Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillah Nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve nestehdi Ve na'udhu billahi min şururi enfusuna ve min seyyatı amalina Men yehdillahu felamudille leh Ve men yudlil felahadiyya leh Ve eşhedü en la ilahe illallahü ahduhu ve la şerike leh Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Ya eyyühellezine aminü attakullahi hakkatukatihi Ve la temutunne illa ve entüm muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث ونساء الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ذنوبكم الله ورسوله فقد فاز أما بعد فعباد الله الحديث كتاب الله ve hayr el-hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umuri muhdesatüha ve kullu muhdesetin bid'a ve kullu bid'atin dalal ve kullu dalaletin finnar. Dersimize başlamadan önce peygamber efendimize salatü selam getirelim. İmam Müslim'in sahihinden Kitabul İmana başlamıştık. İlk babı ne yapmıştık? Almıştık, okumuştuk babı. Daha sonra da ilk ne yapmıştık? Hadisi, abla İbni Ömer hadisi ki babasından rivayet ediyor merfu kısmını. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ten. Şöyle bir kısaca hadisi hatırlarsak meşhur Cibril hadisiydi değil mi bu? İşte İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? Daha sonra kıyamet nedir? Kıyametin vaktiyle alakalı, alametleriyle alakalı Cebrail ile Peygamber aleyhissalatü vesselam arasında geçen ne? Muhadese, konuşma. Ancak bu rivayet bu haliyle her ne kadar meşhursa da bir evveli var bu rivayetin. Bir şeye binaen bunu ne yapıyor? Abdullah İbni Ömer söyleme ihtiyacı gidiyor değil mi? O da neydi? maruf işte Yahya bin Ya'merle, Ummet bin Abdurrahman el-Himyer'i ne yapıyorlar? Haçta ya da Ümre'de muhtelif rivayetler var. Şarabi de ne yapmış? Şüpheye düşmüş değil mi? Ha. E i̇şte Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın sahabesinden birini görsek de şu kaderi inkar edenler hakkında ne yapsak? Ha. Onlara ne yapsak? Onlardan birine soru sorsak. Demek ki meselenin özünde bu var. Mabed el denilen bir adam var. Kader hakkında ilk sözü söyleyen adam. Yani daha önceden kader hakkında söz söylenmiş ama bunu sistematik bir şekilde belli bir ifade kalıbıyla kader yoktur. Kader diye bir şey yoktur. Allah'ın takdiri ve kazansı diye bir şey yoktur şeklinde dillendiren ilk adam bu. Bununla alakalı ha ne onun sözüyle alakalı onun bu görüşüyle alakalı, ifadesiyle alakalı ne? Hususu Allah Resulü'nün sahabesinden birine sorsak. Yani bu ihtiyacı güdenler Hicri 1400'de yaşayan insanlar değil. Bakın Hicri 1400 yılında yaşayan bir insanın Allah Resulü'nün sahabesinden böyle bir şey talep etmesi kuvvetle daha nedir? Makuldür. Neden? Çok zaman geçmiştir. Nice bidatler araya girmiştir. Ama bakın bunu talep eden insanlar tabiinden insanlar. <gülüyor> bunu talep eden insanlar tabiinden insanlar. Sahabeden sonraki kutlu nesil. Yani şey Yahya bin Yamer, Humet bin Abdurrahman el-İmyeri gibi. Onlar bile ihtiyaç duyuyorlar yani. Tabiinden olan insanlar. Ellerinde belki başka rivayetler var. Ama he, su gelince temin bozulur misali. Abdullah Ömer gibi bir sahabi. Onlar için ney? Allah Resulü'nün sünnetini doğrudan bilen. O doğrudan bilmese duymamışsa bile babasından duyar. Ya da Hazreti Ali'den duyar, Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan duyar değil mi? Hazreti Ebubekir'den Bekir'den duyar vesaire diğer sahabeden duyar. Diğer ashabdan duyar. He. Yani tabi'in bile ne yapıyor? Buna muhtaç, buna kuvvetli bir ne yapıyor? İhtiyaç duyuyor. He. Mesele doğrudan bununla alakalı gelişiyor. Kader meselesiyle alakalı gelişiyor. Bunun üzerine işte meşhur o. İbn Ömer'in babasından o ne yaptığı, duyduğu, he, nedir o? İşte İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? Kıyametin vakti, alamatı nedir vesaire. Bununla alakalı ne? Cebrail Aleyhisselam'la Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam arasında geçen ne konuşmayı ne yapmışlar? Bize nakletmişler. Biz geçen ders kısme kaderin lugat ve şerhi anlamlarını ne yapmıştık? Almıştık ki bizim için buradaki he Ella kader diyen, kader yoktur diyen o mabedil cüheni ve taifesinin he, hangi kaderiye ya da kaderiyenin hangi mensubu ya da hangi sınıfı bölümü olduğunu biz öğrenmiştik. Nufatül kaderi ya da el kaderiyetün nafiye dediğimiz değil mi? Nefyeden nef yani kaderi kabul etmeyenler. Yani Allah Azze ve Celle'nin cüziyatını bilmediğini iddia edenler. Allah'ın kimin kimle evleneceğini bilmediğini iddia edenler. Ha. ya da hep söylüyoruz hep üstüne basa basa dillendiriyoruz senaryosu e, seyirci tarafından okunmamış bir senaryoyu seyircinin izlerken olayların gelişimi karşısında duyduğu şaşkınlığı haşa kella ha, Allah'a ne yapanlar izafe edenler Allah'a isnat edenler ha. burada işte Davutoğlu Hoca Allah kendisine rahmet eylesin ha. bu kaderiye ile alakalı ne yapacaklar bize ne yapacak bize bilgi verecek ha, o bilgi e, muhaceyesinde bizde ne yapacağız gerekli gördüğümüz yerleri inşallah açıklayacağız evet okuyalım bakalım ne demiş kaderiye ile alakalı bize kaderiye kaza ve kaderi tamamıyla inkar ederler işte nafiye dediğimiz nufatül kaderiye bir de cebriyesi vardı kaderiye'nin el kaderiyetül mucbire ya da el cabire dediğimiz cebriye ha, o neydi hatırlarsanız yani neydi? İnsanı kaderine mahkum eden, yani hiçbir iradesi olmayan insanın ne? Bir varlık olduğunu söylemek. Diğer bir ifadeyle işte e, uçan tüye benzetmek değil mi? Nereden rüzgar eserse oraya giden, iradesiz, ihtiyarsız, seçimsiz, ne yapan? Rotasız, seçeneksiz bir ney? Varlık. İnsan öyle tanımlıyorlar. O da tam zıt ama burada el kaderiye dediği yani el cüheni ve taraftarlarının üzerinde ne yaptı? Durdu. Daha sonra Vasıl i̇bn Ata ve diğerlerini bunu ne yaptı? Daha da canlandırdığı husus bu. Yani o da ne? İşte kaderi bütünüyle inkar etmek işte onu kastediyor. Yani kaza ve kader diye bir şey yok. Tamamıyla inkar ediyorlar. Halbuki kaza ve kader inancı Kur'an ve sünnetin olmazsa olmaz dediği nelerden rükünlerde? evet devam edelim ancak bunu sırf şer'i şerifi tazim maksadıyla yaptıkları için küfre nispet edilmezler yani tevil maksadıyla yaptıkları için diyor ne demek tevil yani onlara göre bu işte bir tevil vardır Allah Azze ve Celle'yi kulun neyinden haramından kulun neyinden günahından o haramın ve o günahın mesuliyetinden kurtarma namına bunu yapmışlardır diyor. Halbuki biz hep ne diyoruz kaza ve kader meselesiyle alakalı? Allah'ın bir şeyi istemesiyle bir şeyi sevip ondan razı olması arasında ne var? Fark var. Yani buna dikkat etmek lazım. Bir şeyi ile sevip razı olması arasında ne var? Fark var. He, yani Vasir bin Atay'a kafir diyen var mı? Yok. Doğrudan kafir diyen yok. Ha. Ya da işte ma'bedil cüheniye doğrudan kafir diyen var mı? Yok. Ha. Bu ne demek? Bu ne demek yani? Bu ne demek? İşte tevil maksadı olduğundan Kur'an ve sünneti ne yapma? Allah azze ve celle'ye isnat edilebilecek böyle bir eksiklikten, kusurdan tenze etme maksadıyla Kur'an ve sünneti böyle anladıkları düşüncesiyle ne yapıyorlar? Tebrih ediyorlar. Ha. Ama... Bu ne kadar doğrudur? Ne kadar değildir? İnşallah birazdan ne yapacağız? Onlara değineceğiz. Çünkü şarih zaten bunları zikretmiş. Evet, devam edelim. Bunlar kul kendi fiilini kendisi yaratır diyerek, diyerek diyecek kadar ileri gitmiş ve bu sebeple ehli sünnet uleması tarafından pek şiddetli hücumlara maruz kalmışlardır Yani kul kendi fiilini kendi yaratır. Kader meselelerinde bunu almıştık hatırlarsanız Buhari'den kitabı tevhid açıklarken, değil mi? Kendi fiilini kendi yaratır. Yani failidir. Yani o fiilin yaratıcısıdır. Ha. O fiilin neydir? Yaratıcısıdır kul. Halbuki e, Halkı Ef'alil İbadatlı kitabında İmam Buhari onlara ne yapmıştı? Reddiye vermişti değil mi? Sizi de yaptıklarınızda yaratan kim? Allah Azze ve Celle ayetine İti, ne yaparak? itimaden. Evet devam edelim. Bağ husus Nehir uleması bu bapta pek şiddet göstermiş ve mevcut mecusilerin halleri kaderinin halinden daha iyi de demişlerdir. Yani e, mavera Nehir uleması niye bu e, bu bapta, bu bab dediği konu yani bu meselede neden şiddet göstermiş? E çünkü e, o bölgede türemiş Mabedel Cüheni ve taraftarları zamanla işte Vasul İbni Ata Cehmiye dediğimiz, kaderiye dediğimiz, mutezile dediğimiz ney? Bu görüş taraftarları. Oradaki Ehl-i Sünnet uleması da ne yapmışlar? Çok şiddet davranmışlar onlara. Onların görüşlerine karşı e, şiddetle çıkışmışlar. Hatta e, demişler ki mecusilerin halleri kaderiyenin halinden bile iyidir. Mecusilerin halleri Kaderiyenin yani kaderilerin bu adamların halinden bile iyidir. Ne yönüyle? iman veya imansızlık yönüyle değil. Yani mecusilerin İslam'ı olan tehlikesi bu adamların İslam'ı olan tehlikesinden daha az. Mecusi mecusi Müslüman bilir zaten. Hukuku neyse o kadar. Ama bu adamlar kaza kader inancını reddettikleri için ehl sünnetin anladığı anlamda he, e, ulema e, avamı, halkı bunlardan tahzir etmek Bunlardan ne yapmak için, sakındırmak için ha, ne demişler? Mecusiler bile Kaderiyeden daha iyidir. Mecusiler bile bu Kaderiyeden daha iyidir demişler. Peki delilleri var mı? Elbette var. İbn Ömer'in bir sözü vardı orada. Hatırlıyor musunuz? Rivayetin başında neydi? Neydi? Ha, başka başka onlardan neydi? Onlardan bileyim, onlardan. Evet ben onlardan beriyim. Onlar da benden ne? Beri değil mi? Evet. Yani o sözde mesela nedir? Bu sözde hemen hemen biridir, değil mi? Evet devam edelim. Hadid-i Şerif'te de beyan olunduğu vecih ile Basra'da ilk defa kadere dil uzatan Mabed-i Cüheni'dir. Mabed, vücuda gelecek şeyler evvelce mukadder olmaz. Allah olacak şeyleri bilmez. O yalnız olanları bilir. İnsan doğduktan sonra Said Kapı veya açalım. Şaki olur evet. derdi. Evet ne diyormuş Mabed-i Vücuda gelecek şeyler evvelce mukadder olmaz. Yani Allah onları vücuda gelmeden önce takdir etmez. Allah olacak şeyleri bilmez. Yalnız olanları bilir. Yani bizim gibi. Yani hadisi ortaya çıktıktan sonra, vuku bulduktan sonra bilir. İnsan doğduktan sonra Said veya Şaki olur. Allah ne yapmaz? Onun Said ya da Şaki olacağına dair ne yapmaz? Herhangi bir takdirde bulunmaz. Halbuki e, ne hadisi vardı? Ne hadisi vardı? ruha? ruha Üfül madisi var değil mi? Evet biliyoruz dört merhaleydi. Orada ne yapıyordu? Said mi? Şakim olacağını Allah ne yapıyordu? Allah Azze ve Celle yazıyordu değil mi? Tescil ediyordu. Yani bir nevi he, Said mi? Şakim mi olur? He, i̇nsan doğduktan sonra bunu ne yapar? Kendi eliyle kazanır. Yoksa Allah Azze ve Celle'ye bunda bir neyi yoktur? Takdiri yoktur. Dahli yoktur meselesi. Aynı zamanda bu ee, Sayhan hadisinde inkar meselesidir. Sayhan hadisinde ney? İnkar meselesidir. Yani nereden baksanız bir çıkmazdır. Evet devam edelim. Onun bu görüşü eski filozofların mesibidir ki sonraları Bastarı'ların bastırılar, da mesibine gelmiş. Yani nereden almış Muhabbet bu görüşü? Eski filozoflardan, Yunan filozoflarından almış. Yani e, Aristo'dan, Sokrat'tan, Platon'dan, Tutun'da daha sonraki dönemlerde özellikle e, kitaplar Yunanca'dan e, yine Hintceden bir kısmı neye tercüme edilmeye başlayınca Arapçaya ki bu Harun Reşit döneminde hız kazanmıştır. Yani ne yapmıştır maalesef e, Müslüman alimler diyelim soru işaretiyle birlikte e, bu tür kitapları okumaya bu, bu tür kitaplardan çokça ne yapma istifade etmeye başlamışlardır e, ve hadisler yavaş yavaş Hadisler yavaş yavaş önemini kaybetmiştir. Tamamen akıl, tamamen akılcılık. vahi ihmal eden ne? Husus. Evet, devam edelim. Kula yaratıcılık isnat etmekle onu adeta Allah olmak derecesine yükselten bu batıl görüş son derece ifrat halindedir. Evet, yaratıcılık isnat ederse kula hangi görüş olursa olsun onu adeta Allah derecesine yükseltir değil. Bu da en batıl görüş olur. Yani görüyorsunuz ifadelerini çok ney? Keskin ifadeler, güzel ifadeler hakikaten. Altına imza atılacak ifadeler. Şimdi burada e, bir mesele var. Bunu bilmekte fayda var. E, şimdi filozoflar diyoruz ama bu filozoflar kimdir? Yani işte e, Farabidir, İbn Sina'dır, işte İbn Miskeveh'dir. Yani başkalarıdır vesaire vesaire. İmam Gazali'nin biliyorsunuz başlardaki e, itticahını, mezhebini ilk başlarda çok neydi? Akılcıydı değil mi? Akılcı derken özellikle felsefeciydi. Filozoftu. E, hatta meşayi felsefesini de az çok benimsemişti ama daha sonra geçirmiş olduğu inzivadan sonra felsefeye karşı ne yaptı? Bir tepki duydu ve reddiyeler yazmaya başladı. İşte gerek ilcavul amamı olsun ilcavul avam gerek elmun munkiz dalal olsun gerek e, işte tehafütül felasife olsun işte nedir tercümeleri işte e, avamı kelam ilminden sakındırma yine sapıklıktan kurtulma yine e, filozofların tutarsızlıkları bu meyandaki kitaplarıyla ne yaptı e, Felsefeye reddiye verdi ki özellikle e, i̇bn Sina ve Farabi ki başta i̇bn Sina olmak üzere Farabi daha çok meşai ekol diyoruz biz bunlara. Bunları 3 meseleden dolayı tekfir etti. 3 meseleden dolayı kafir dedi bunlara İmam Gazali. 3 meseleden dolayı bu çok önemlidir. Evet. Kıdemi alem meselesi meşhurdur bu. Kıdemi alem. Ne demek kıdemi alem? Yani alem kadim. Yani yaratılmamış haşa kella. O kapıya çıkar evet ezeli başka Allah azze ve celle'nin cüz'iyatı bilmediği meselesi işte bu bu ikincisi ha, üçüncüsü de o da meşhur bu bir şeydir husustur ha, cismani haşrı inkarları ruhani haşrı kabul etmişler ama cismani yani cisimle haşrolunmak yeniden وَالْبَعْفُ ba'del meut Ki o neydi? Sadece ruhla değil, aynı zamanda neydi? Cisimleydi değil mi? Bedenleydi. Bu üç meseleyi inkarlarından dolayı tekfir etmiştir. Diğer yedi meselede de zındıklıkla itham etmiştir. Yani on meseledir bu. Toplam. Ama üçünde de tekfir etmiştir. Onun için İmam Gazali her ne kadar bazı görüşlerinden dolayı tenkit edilse de Felsefedeki duruşuyla Ehli Sünnet için ne olmuştur? Bir kale olmuştur. Onun için bazı felsefe kitaplarında İslam felsefesini duraklatan, durduran, bitiren, yavaşlatan adam olarak geçer. Halbuki onun hasenatından bu. İslam felsefesi dedikleri bu meseleler işte. Seyyatından değil o hasenatından onu. He. Ama bir yanda da vahdet-i vücut fikriyle ne yapmıştır? Evet. Ee, dalalettedir. Değil mi? Sapkın bir görüştür. Heh. Ama demek istediğim yani insanlar hükmederken ne yapıyoruz? İnsafı elden bırakmıyoruz. Ha, Yani işte burada onu kastediyor. Yani kastettiği bu. Yani bunlar haşa yani kula yaratıcılık isnad ederek Allah'a da cehalet isnad ederek. Yani ne demek bir olay vuku bulmadan Allah bunu bilmez. Olan olayları bilir. Ya olan olayı ben de biliyorum. He, Ama Allah, onlar diyorlar ki Allah olan bütün olayları bilir. Sen sadece seninkini bilirsin. E ben yaratmadım elbette. Yarat onu beni yani. Herkesi yarat onu elbette bilir. Ben yaratmadım elbette bilmem. Yani Bu bir özellik vasıf değil ki. Ben olan olayı bilirim. Ama Ahmed'in başına gelen olayı elbette bilmem. E çünkü Ahmed'i ben yaratmadım ki. Yani yaradan sadece olan olayları bilir. E o zaman ne? O zaman ne? Allah'ın ilmi sınırlı mı? Yani insanı yaratışından, ilk insan Adem'den kıyamete kadar düşünelim. Allah Azze ve Celle'nin cahil olduğu o kadar ne var ki? Olay var ki bu bir insanda bir cehalet değildir. Bir insanda milyonlarca cehalettir. Her olay çıktığında onu öğrenir bir sonrakini bilmez demektir. Milyonlarcadır bu. İyi de bu da göreceli bir kavram. Ne demek yani? Ne demek? Şöyle bir bakalım bu meseleye şu sözü bir açıklayalım. Yani ne demek Allah Azze ve Celle olanları bilir olacakları bilmez. Ya Allah Azze ve Celle'nin ilmi eğer ezeli ve ebediyse bu nasıl bir ilimdir ki? Sadece olanı bilir, olacağı bilmez. Bu nasıl bir ilimdir? Böyle bir ilim olabilir mi? Nasıl bir ilim bu? Hani bu ilmin sonu yoktu? Sonsuzdu bu ilim. Yani Allah Azze ve Celle'nin ilmi gitgelli bir ilim. Sonradan öğreniyor Allah. Haşa kella bakın. Burada bir problem daha devreye giriyor. O da ne? Sıfatların neyi? E neyi? ezeliliği meselesi değil mi yaratılmamışlığı meselesi sıfatlarda teceddüt olmaz yenilenme olmaz Allah reshet atmaz eğer Allah alimse o onunla birlikte kaim değil mi ne zatına doğrudan bir kişi ne de ondan ne ayrı yani Allah azze ve celle sonradan öğreniyor demek ki olay çıktıktan sonra olayı öğreniyor e böyle bir ilim vasfi nasıl bir vasıftır? Nasıl bir sıfattır bu? Böyle bir şey olabilir mi? Mesela sadece kaza kader değil. Yani düşünün Allah Azze ve Celle Ahmet'in Esma ile evleneceğini ne zaman Ahmet Esma ile nikah kıydıktan sonra biliyor. Ya da ya da ya da ha ya da Ahmet Esma ile nişanlandıktan sonra biliyor. Bilmiyor aslında. Evlenme ihtimali belirdiğini biliyor. Eğer taraflardan biri nişana atmamışsa. Bir de atarsa ne olacak? Böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> heh, heh. E yani işte o büyük bir problem işte. Nazır'ın dediği gibi Alimul gaybi ve şehade. Ne demek? Hem görünmeyen, bizim için bilinmeyen alemin hem de neyin? Şehadet aleminin neyi? Alimi değil mi? Bileni. Hep söylüyoruz. Yani şu, he, müşahedat dediğimiz görülen alem ve mesmuat dediğimiz işitilen alem. Tabi bu yani nispi bir kavram. Yani görünen alem işte gözde görüyoruz. <gülüyor> kör için görünen alem yok. Kör bir şey görür mü? Görmez değil mi? E sağ bir şey işitir mi? İşitmez yani şimdi bir insan Allah tarafından yaratıldığında gözü sağlam yaratılıyorsa görünen aleme duhul eder yani doğması yeterli değil bakın yani Allah onu yarattı gözleri de maşallah sahih görünen aleme duhul etti girdi vizeyi aldı değil mi yine bir insan yaratıldığında eğer işitmesi sahihse işitiyorsa işitenen aleme ne yaptı duhul etti girdi bunda problem var mı yok. Yani demek ki yani burada bir takdir mevzu bahis. Yani Allah Azze ve Celle o adamı kör yaratabilirdi. Sağır da yaratabilirdi değil mi? Ama kör yaratınca bunun mukabilinde pek çok şerri ondan bertaraf etti. Göz yok işte bak ne güzel. Ha, o da bir ney? Faide. Ya da işte ney? Sar yaratılması, gıybet zinası ya da işte gıybet neyi? Günahı yok. O da ne? Başka bir fayda. Hep söylüyoruz. Hiçbir şer mah değildir. Yani sırf şer değildir. Muhakkak onun içinde ne vardır? Bazı faydalar da vardır. Heh. Şimdi buradan şuna çıkıyoruz. Yani niye buraya geldik? E Şimdi e yani insan bile bak ne yaptı? Geldi şu dünyaya, gördü ya da işitti. İşte biz buna işitme alemi Başka görme alemi. E i̇nsan e, gelmeden bu alem yok muydu? Yani Necmi olarak ben he, görme yetimi ve işitme yetimi kazanmadan, bak ben bunu kazanıyorum. Ben bunu ne yapıyorum? Kazanıyorum değil mi? He, ben bunu kazanıyorum. Yani görülen şeyler yok muydu? İşitilen şeyler yok muydu? Vardı değil mi? Vardı. E ben bunu kazandıktan sonra da yitirebilirim değil mi? Sonradan da kör olabilirim. Sonradan da sağır olabilirim. Heh. Burayı anladık. Heh. Şimdi buradan mütevelli de. E yani bu alemi yaratan kim? Allah. Alemi yaratan Allah. Heh. Bu görülen şeyleri yaratan kim? Allah. Başka içtiden şeyleri yaratan kim? Allah. Eğer Allah arkadaşlar... Görülen bir şey yaratmasaydı, bende de göz olsaydı ben bir şey görebilir miydim? Ya da işitilen bir şey yaratmasaydı, bende de kulak olsaydı ben bir şey işitebilir miyim? İştemem değil mi? Heh, şimdi bakın buradan nereye gidiyoruz? Yani Allah Azze ve Celle madem ki bu görülen alemi yarattı, işitilen alemi yarattı. Yani Allah Azze ve Celle görülen alemi yaratmadan, işitilen alemi yaratmadan görmüyor muydu? İşitmiyor muydu? Yani Allah Azze ve Celle görülen alemi yarattıktan sonra, işte alemi yarattıktan sonra mı görme yetisine ve işitme yetisine sahip oldu? Sonradan mı kazandı insan gibi bunu? Böyle bir şey olur mu bu? Taadudül gudamadü eskiler buna. Allah'ı çoklaştırmak demektir haşa. Her bir ihtiyaçta Allah kendine bir sıfat halgeder. Böyle bir şey olabilir mi? Bu noksanlıktır, acizliktir bu. He, yani kader meselesi de öyle. Kader sadece takdir kelimesiyle özetlenmez. Haberdar olmada kaderin bir parçası. Çünkü sıfatlar birbirine ne? Bağlı. Alim olmada yani bilmede bir parçası kaderin. Semi olma, işitme de bir parçası. Basir olma, görme de bir parçası. Hepsi bir parçası bunlar. Onun için yani hakikaten batıl, hakikaten çok tehlikeli. Geçen ders de üstünde durduk. E Allah e takdir eder ama onun takdiri nedir? Kadirdir. Takdir değildir. Yani ne? Karınca karınca bir ölçüyle bir kıvamla. E yani ne demek bir ölçüyle bir kıvamla yaratmak ki? Ne demek yani? Bu mu sadece? Bunca rivayeti ne yapacağız? Nereye koyacağız? 4 mezhebiyle ittifak eden ehli sünneti nereye koyacağız? E ehli sünnet. Neymiş ki ehli sünnet? Ehli sünnet diye bir şey yok ki. Bunlar içi boş kavramlar. Sonradan ihtisas edilmişler. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam demiş ki, demiş mi ki ehli sünnet vel cemaatten olun ey Müslümanlar. Allah Kur'an'da Müslüman olmaya davet ediyor. Mümin olmaya davet ediyor. Ehli sünnetten olmaya davet etmiyor ki. Gibi batıl neler? Sözler. Maalesef tamamen ehli sünnet inancını yıkmaya matuf sözlerdir. Yoksa bunun ne maksat olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. Ne maksatla söylendiğini gayet iyi biliyoruz. Evet devam edelim bakalım ne diyor. Bu sebeple çabuk inkraz bulmuş. Yani yok olmuş. Ortadan kalkmış. Kırılmış. Evet. Ehli kıble Müslümanlar arasında ona salik kimse kalmamıştı. Ona salik. Yani ona bağlı. O, o görüşün yolunda giden. Şimdi Osmanlıca tabirler var ya burada. He şimdi bakın ne güzel işte. Burada şunu görüyoruz. Bu ehli bidat toplulukları baştan çok gibi gözükür ama sonradan küt diye ne yapılır? Terk edilir gider. Devamlı çocuk düşüren kadına benzeyin, benzetin yani. Devamlı çocuk düşüren kadına benzettim bunu. He, hep çocukları düşürüyor yani. Ara sıra bir tane geliyor dünyaya ama o da fazla yaşamıyor. He, onun gibi. Ama ehli i sünnet ila kıyame değil mi? Kıyamet gününe kadar ayakta duracak. Sapa sağlam. Onlara muhalefet edenlerin muhalefeti. Onları kaldır, kandırmaya kalkanların he, kandırma gayretleri. Onlara zarar vermek isteyenleri o zarar verme niyetleri onlara ne yapmayacak? Zarar veremeyecek. Kıyamete kadar onlar başları dik ne yapacak? Devam edecek. Ama bunlar bakın geldiler geçtiler. Tilke ummetun kat halet. Ama ehli sünnet kıyamete kadar devam edecek. Evet devam edelim. Kadriye mezhebinde olanlar Sonraları Allah'ın kaderine inanmaya başlamışsalar da hayrın Allah'tan, şerrin başkasından geldiğine inandıklarından mecusulere benzemekten yine kurtulamamışlar. Ee, bakmışlar ki bu işin çıkarı yok, müşteri de kazanamıyoruz. O halde hayır Allah'tan, şer Allah'tan değil. Hayır Allah'tan, şer Allah'tan değil. Yani en azından eskiden hayrı da Allah'tan bulmuyorlardı, kulun kendisinden buluyorlardı. Bari hayır Allah'tan olsun, en azından Allah'a şerri isnat etmeyelim. e Hayırı isnat edersek bununla iktifa edelim. Şerri de Allah'ın gayrına ne yapalım? Isnat edelim diyorlar. Ama mecusilere benzemekten yine kurtulamıyorlar. Çünkü mecusiler de iyilik tanrısı ve kötülük tanrısı olmak üzere ki ne yapıyorlar? Ateşi özellikle neyin yerine koyuyorlar? He, i̇nsanın ondan vücuda geldiği ney? Ana temel madde. Evet. Mecus dini. Tehlikeli bir din. Devam edelim. Orada açıklayacak zaten. Fil hakika Resulullah Ne demek fil hakika? Hakikatte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de El kaderiyyetu mecusun hazihil ümmeti El kaderiyyetu mecusu mecusu hazihil ümmeti Ümmeti, ümmeti. Muzafi Evet. Evet. ''İn, in merdû felâ teûdûhum ve in matû felâ teşhedûhum'' Evet. Devam. ''Kaderiler bu ümmetin mecusileridir. Hastalanırsa onları dolaşmayın. Ölürlerse cenazelerinde bulunmayın.'' ''Kaderiler bu ümmetin mecusileridir.'' Evet. Bu Ebu Davud rivayetidir arkadaşlar. ''Hastalanırlarsa ziyaretlerine gitmeyin.'' <gülüyor> Ölürlerse de cenazelerinde bulunmayın. Evet. Kaderiler bakın, bu peygamber ve aleyhisselamdan gelmiş merfu bir rivayet. Evet, Kitabı es Ebu Davud'da Babul Kader. Devam edelim. Buyurarak onları meccusülere benzetmiştir. Bu hadisi Ebu Hazım Hazreti İbn Ömer Ebu Hazım. Ebu Hazım Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh'dan rivayet etmiştir. Evet. <gülüyor> hadisi Ebu Davud süneninde hakimle el müstedrekinde tarih etmişlerdir. Hakim eğer Ebu Hazim'in İbni Ömer'den işittiği doğru ise bu hadis şeyhinin şartı üzere sahihtir demektedir. Yani e, Ebu Hazim'in İbni Ömer'den hadis işitip işitmediği ihtilaflı bir mesele. Eğer diyor hakim sahihse diyor he, bu hadis muttasıldır. Yani işitmiş, işittiği sabitse diyor Bu hadis muttasıldır Eğer işittiği sabit değilse bu hadis nedir? Mukatıdır Yani kesiktir senedi Devam edelim Peygamber Hatta aleyhi... abi ne diyor? Hatta abi diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kaderiyeyi mecusulere benzetmesi Mezhepleri nur ve karanlık aslında Kayıl olan mecusulere mezhebine benzediği içindir Zira mecusular Hayre yaradının nur Şerre yaradının da karanlık olduğuna kayıl Anladık değil mi? Evet evet ama her ikisi de neye dönüyor ateşe dönüyor ateş var nur var ateş yok karanlık evet onun için ateşleri hiç ne yapmaz sönmez evet nur saçsın diye devam edelim böylelikle onlar iki ilaha taparlar kaderinin hali de böyledir öyledir onlar da hayır Allah'a şerri başkasına izafe ederler halbuki hayır ve şerrin her ikisini yaratan Allahu Teala'dır evet e, İmam Hatta abi malim Sünen diye Ebu Davud Şerhi var e, aslen Türk alimlerden bir tanesidir ve yani e, ehl Sünnet ve Cemaat'in e, Akidevi hususlarını mudakkık bir şekilde inceleyen alimlerden bir tanesidir evet devam edelim <gülüyor> Cebriye gelince, bunlarda tam zıttı işte. Bunlar da aslında kaderiler ama söylediğimiz şekilde Mücbire ya da cabire. Evet, bunlar tamamıyla kaderinin zıttına olarak her şey kaza kadere bağlıdır. Kulun elinde hiçbir şey yoktur. Fiili ihtiyar ve kudreti yaratan Allah'tır, evet. derler. Kula irade iradeyi tanımak tanımadıkları için onlarca kul kendiliğinden iman etmeye bile kadir değildir. <gülüyor> Allah kime iman ettirirse o mümindir. Kime iman ettirmezse o kafir olur. Görülüyor ki bunlar da Allah'ı tenzih eder derken müthiş bir tefride sapıyorlar ve bir yanda ifrat, onlar kaderiyi, bir yanda tefrit, cebriye, evet. Ve farkına varmadan ona haşa zalimlik isnat ediyorlar. Öyle ya. Kulun hiçbir ihtiyarı yoksa Ebu Cehil, benim ne kabaatim var ya Rabbi? Beni sen kafir yarattın. Küfrüm de bana değil sana aittir. Çünkü benim elimde hiçbir şey yoktur. Sen nasıl dilersen öyle hak ettin. O halde beni ni beni hmm. niçin azap ediyorsun? Bu bir zulüm değil midir diye Allah'a itiraz etmez mi? Evet, güzel. Devam. Hatta bir Cibril'i kastederek şunları söyleyen Mali Sünen'den almış İmam hatta bir ne diyormuş bakalım. Birçok insanlar kaza ve kaderin manası Allahu Teala'nın takdir ve kaza buyurduğu huslara kulunu kahru icbar etmesidir sanırlar. Ne demek kahru icbar? Zorla, kahırla. Mecbur kılması, icbar etmesi, zorunlu tutması, evet. Halbuki mesele onların zannettiği gibi değildir. Kaza ve kadar kulun ne amelde bulunacağını, Allahı u Teala'nın evvelden bildiğini, bu amellerin onun takdiriyle meydana geldiğini, onların hayır ve şerrini Allah'ın halık ettiğini haber vermekten <gülüyor> ibarettir. Evet, devam. Bugün Cebriye fırkası mevcut değildir. Zaten az bir taifeden ibaret olan Cebriye, ehli hakkın karşısında fazla dayanamayarak daha dördüncü Hicri asırın başında inkiraz bulmuşlardır. Kalkmış, ortadan yok olmuş. Evet. Hasıl ehli sünnetin mezhebine göre kaza ve kader haktır. Bunun manası yukarıda da arz ettiğimiz gibi Allahu Teala'nın mevcudatı ezelde takdir ve tahdit buyurması, sınırlandırması. Malum zamanda vücuda gelebileceğini bilmesi, mevcudatın da hakikaten onun takdiri buyurduğu şekil ve zamanda vücut bulmasıdır. Kaza ve kadere dair birçok eserler yazılmıştır. Bunların içerisinde en güzeli Beyhaki'nin eseridir. ''Fekteneftuhu ene ve sahibi'' cümlesinin manası ''Ben ve arkadaşım onu etrafını çevirdik, dolayladık'' demektir. Şimdi e, hadise ne yapıyor? Kelime kelime geçti. ''Kaza ve kadere'' dair birçok eserler yazılmıştır. Bunların içinde içerisinde en güzeli Beyhaki'nin eseridir. ''İspatül kader'' diye bir kitabı var Beyhaki'nin. onu kastediyor. Evet ''Fekteneftuhu ene ve sahibi'' hadisin içinde ne yapıyordu? Geçiyordu. Bakarsanız göreceksiniz. Bakarsanız göreceksiniz. Şimdi kelime kelime ne yapıyor? Açıklıyor işte. Şehirler böyledir. Yeri gelir. Kelime kelime açıklar. Yeri gelir. Cümle cümle açıklar. Şu an ne yaptı? He. Cibril hadisine ne yaptı? Geçti değil mi? Cibril hadisine geçti. Evet. Neydi orada? Daha el elmesçi de diyor. Fekteneftuhu ene ve sahibi Kore'ye dönerseniz orada cümleyi göreceksiniz. Ne demekmiş o? Ben ve ben ve arkadaşım evet. Ben ve arkadaşım onun etrafını çevirdik, dolayladık demekmiş. Yani etrafını çevirdik hemen. Onu ne yaptık? Aramıza aldık. Bir yerde, bir yer bir yerde ben, bir yerde o zaten söylüyor sağında ve solunda olmak üzere. Ne diyordu? Ahaduna an yeminihi vel ahar an şimalihi bir tanemiz sağında, bir tanemiz solunda. Kimdi bunlar? İki kişiydi. Bir, bir, biri Yahya ibn Yahmer ikiziz. Elhim yeri. Evet. O ikisi. Devam edelim. Araplar kuşun kanatlarına kenafe tut kenafe Kenafe tutayır derler. Bu cümle büyük bir zatla birlikte yürürken cemaatin terbiyede davranarak onun önünde değil, sağ ve soluna geçerek kendisini dolaylamalı gerektiğinden bir tenmihtir. Yani e, iktinaf kelimesi burada önüne geçmek değil, edeben, teeddüben ki Araplarda bu örf vardır. Araplardaki bütün öftene de ne değildir? Kötü, değil. Kötü değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz sen mevcut olan ahlakı daha da ne yapma? Üst seviyeye çıkarmak için gönderildim dediğine göre demek ki ortada ne var? Ah. Ha, ahlaka dair şeyler var. Evet. Ha ne yapar? Önüne geçmek yerine yanında bulunmak ya da gerisinde bulunmak ki bu İslam örfündendir. İşte bu iki tabiin de ne yapmıştır? Ee, Abdullah ibn Ömer gibi bir sahabeyi ne yapmıştır? Biri sağında, biri solunda bulunmak kaydıyla aralarını almışlardır. Evet. Devam. Arkadaşımın sözü bana havale edeceğini anladım cümlesinden Fezanen tu enne sahibi seyekilül kelame ileyye tabi oranın Arapçasını yazmamış He. arkadaşımın sözü bana havale edeceğini anladım burada anladım zanentü kelimesinin evet başka bir ifadesi zannetmek demek yani ben böyle anladım böyle algıladım diyor evet devam cümlesinden murat itirazdır yani sözü benim almam arkadaşımı saymadığım için İtiraz değil, değil itizardır itizardır Özürdür. Yani, yani bir özür beyanıdır. evet. Yani sözü benim Alman arkadaşımı saymadığım için değil ben daha yaşlı, cesur ve konuşkan olduğum için arkadaşımın konuşmayacağı ve sözü bana bırakacağını anladığımdandır. Anladık Demektir. mı? Bir daha oku. Başlam. Yani sözü Yani sözü benim Alman arkadaşımı saymadığım için değil. Yani ben konuşacağım ama bu arkadaşıma kıymet vermediğimden he, ona itibar etmediğimden onun İrab'da mahalli Olmadığını düşündüğünden değil e neden ben daha yaşlı ben daha yaşlı cesur ve konuşkan olduğum için arkadaşımın konuşmayacağını ve sözü bana bırakacağını anladığındandır demektir evet filhakika hadisin bir rivayetinde ki bu burada geçmiyor li anni kuntu es, li anni kuntu evet li anni kuntu esbatu lisanen e şimdi kane'nin haberi ise bu esbate lisanen değil no haberi evet Heh. Çünkü ifade itibariyle ben ondan daha kuvvetliydim denilmiştir. Yani dil olarak, ifade olarak ondan daha kuvvetliydim. Evet. Yetegafferuna kelimesi yetefakkaruna şeklinde de rivayet olunmuştur. Evet. Yani bu nerede geçiyordu? Bu da nerede geçiyordu arkadaşlar? Hadiste değil mi? İnnehu gazzahara kıbelena nasun yakrağunel kur'an ve yetefakkarunel ilm değil mi? Heh. Devam et. Birincisi, birinci şekil daha meşhurdur. Yani yetakaferun. Evet. Ve araştırıp soruşturmak manasına gelir. Evet. İkinci rivayete göre manası müphem ve muğlak bir şeyi ince inceye araştırmak, onu meydana çıkarmaktır. Bu kelime, bu kelimeyi Müslüm'den başka hadis imamları yetafehkarune şeklinde rivayet etmişlerdir. Bu da araştırmak manasına gelir. Ebu Yala el Mevsil'in rivayetinde يَتَفَكَّهُونَ Yani يَتَفَكَّهُونَ tefakuh etmek değil mi? Fıkıhçılık. Anlamak, tefakuh etmek. Evet. Ve anlamak manasını ifade eder. Kadeiyas aynı kelimenin يَكْعَرُونَ rivayetini de gördüğünü ve bunun bunu dibini araştırmak. Yani muğlak tarafını derinden derine araştırmak diye tefsir ettiklerini söyler. Bakın burada garibül hadis ilmi var. Ne demek garibül hadis? Hadiste geçen garip kelimeleri ne yapmak? Açıklamak. Görüyor musunuz? Şehlerin faydasını. Yani buradan biz yetekafferune yetefakkarune şeklinde ne yapıyoruz? Her iki şekilde geldiğinde öğreniyoruz. Müslüm'ün yetekafferune rivayetine karşın diğer alimlerin yetefakkarune şeklinde rivayet ettiğini, yine Ebu Yala el-Mevsili'nin rivayetinde de ne şeklinde geçtiğini kadı yazında aynı rivayeti yetkarune şeklinde gördüğünü ifade ediyor. Burada ne var? Dört tane ne var? Ayrı ifade var. Bunlar birer ilim. Yani şarih Allah kentsin rahmet eylesin. Bunları toparlamış almış bizim önümüze ne yapmış? Koymuş değil mi? Evet. Evet. Veskun min şenihim. Yani. Vezkera min Hadisle birlikte gidiyoruz. He, onların durumlarını anlattı diyordu ya. Evet, hallerini anlattı cümlesi. Evet, onların hallerini anlattı cümlesi. Yahya bin Ma'mer'in sözü değildir. Bu söz ravilerden birinin ve gal ve galiba Yahya'dan rivayet eden İbni Bureyd'in olacaktır. Yani ha, bu doğrudan Yahya bin Ma'mer'in değil de ondan rivayet eden İbni Bureyd'inindir. Evet. İbni da bununla Yahya'nın sözünü nakletmiştir. Evet. İnnel kadere en la kader. Ben mi? En mi? En la kadere la, ve ennel, ennel emre unufun. Evet. En la kadere ve ennel emre unufun. Ne demek? Allah'ın ilmi ve kaderi olmaksızın yeni yeni meydana gelen demektir ki kaderinin bazı. yani en la kader, kader yoktur. Ne diyormuş Mabedel Cüheni? Kader yoktur ve ennel emre unuf. Ve işler sonradan ortaya çıkmıştır. Evet. Kadere'nin batı inançlarına göre Allah onun mevcudiyetini haşa vukuundan bu Tiyatro seyircisi örneğini hiç unutmayın. Senaryoyu bilmeyen tiyatro seyircisi. Evet. Hı. Bu kabul yukarıda da görüldüğü vecih kaderinin pek ziyade ileri giden bir kısmını saçma ve iftiralarındandır. Evet. Saçmalıklarından, iftiralarından. Öyle. Devam edelim. İbn Ömer radıyallahu anh'ın yeminini kinaye yoluyla yolu etmesi İsmiullah tazim içindir. Yani ha yani e, kinaye yoluyla vellezî yahlifu bihi Abdullah İbn Ömer. Yani e, vallahi demiyor. Ha. Ne diyor Abdullah İbn Ömer? Önce bu işin sonu e, peşinden işte kader yoktur, işler peşi sıra çıkar. Ne diyordu? <gülüyor> Abdullah bin Ömer, radialanuma fe izailaki ite ulaikefe ak bir <gülüyor> enni Eğer onlarla karşılaşırsan onlara haber ver, onlardan ben neyim? <gülüyor> Ber'iyim değil mi? Ve ennhum buraa Onlar da benden beridirler. Velladhi yahlihu <gülüyor> bihi. Abdullah Ömer. Abdullah bin Ömer'in kendisiyle yemin ettiği. Abdullah bin Ömer'in kendisiyle yemin ettiği. Yani şunu da diyebilirdi. Vallahi de diyebilirdi. Billahi de diyebilirdi. Tallahi de diyebilirdi. Ama burada bakın. Ha, abla Ömer'in Müeber'in kendisiyle yemin ettiği. O Allah ki. Ha. Burada kinaye vardır diyor. Bir daha oku şimdi. Tabi cümleleri vermediği için. Muhakkak asla döneceğiz arkadaşlar. Bakacağız. Niye okuyun da gelin diyorum. Neden? Bunları teker teker yazmıyor. Heh, bir daha okuyalım orayı. Allah'ın ilmi ve kaderi olmaksızın yeni yeni meydana gelen demektir ki kaderinin batı ilançlarına göre Allah onun mevcudiyetini haşa vokundan sonra önemli. Bu kavil yukarıda gönüldüğü vecih ile kaderinin pek ziyade ileri gelen bir kısmının saçmama iftiralarındandır. Şimdi nereye geçtin sen? İşte ya? Geçtin. Sen nereye geçtin? i̇bn Ömer radıyallahu anh'ın yeminini kinaye yolu ile etmesi ismiullahı tazim içindir. Çünkü vallahi diyerek yemin etse... İhtimal bu şekilde yemin adet olur kalır. Buna kendisi sebe sebebiyet vermiş olur. Yani gördük yani. Yani yemin edilecek bir durum değil böyle yemin etme. adetinde çokça ne yapmıyor? Senin? Evet. Ee, kullanmıyor yani. Bu bizde maalesef yemin etme çok münteşir. Bütün arazilerde yemin. Hayır. Yani burada yani e, eddalu ala şerrin kefailihi. Şere delalet eden faili gibidir. Şeklinde bir geriye kötü sünnet bırakmaktan ne yapıyor? Çekiniyor ondan dolayı. Devam edelim. Ben onlardan beriyim. Onlar da benden beri beridirler. Tabi bu cümle biraz daha önce geçiyordu değil mi? Bu cümle biraz daha önce geçiyordu. He, ben onlardan beriyim. Onlar da benden beridirler. Evet ne diyor? Diye konuşması. Diye konuşması kaderelerin küfrüne kail olduğuna delildir. Kadehiyas bu sözün kaderi inkar eden eski kaderi hakkında söylendiğine kaildir. O böyleler için hilafsız kafirdirler diyor. he şimdi dedik ya işte kaderiler kafir midir değil midir meselesi ha, e, en başta ne demişti Allah rahmet eylesin kendisine şarih yani doğrudan küfürlerine ne yapılmaz hükmedilmez İşin içinde ne var tevil var değil mi ama Abdü Ömer'in bu sözü de diyor doğrudan onların küfrüne kayıl olduğuna delildir diyor Kadı Yaz da diyor ki e, Kadı Yaz'ın şeyi var biliyorsunuz molim diye şerhi var neye İman, Müslüm'ün sayını almıştık onu hatırlarsanız. He, orada diyor ki Kadı İyaz, He burada evet İbni Ömer e, onları kafir görmüştür. Bu da hilafsızdır ama e, onlar kimdirler? Eski kaderiye yani işte Mabedel Cüheni ve taifesi o dönemde çıkanlar. Şimdi ulemadan bazıları diyerek bu meselede bir ne yapıyor bize? İhtilaf olduğunda naklediyor burada. Evet devam edelim. Ulemadan bazıları i̇bn Ömer radıyallahu anh'ın bu sözüyle dinden çıkaran tekfiri kastetmemiş olabilir diyorlar. Evet. Bu takdirde onların küfranı nimet ettiklerini ifade etmiş olursa da Uhud dağı kadar altın infak etseler yine kabul olunmayacağını söylemesi bazı ulemaya göre yine küfürlerine hükmedildiğine delalet eder. Ben size dersin başında ne demiştim başlarken? İnsaflı bir insan. Evet. Yani ee, ne de o nassı ne yapabiliyor bir tarafa atabiliyor ne de o nassı bir tarafa atabiliyor ne o alimin görüşünü bir tarafa atabiliyor ne de onu yeter ki alimler hangi itikattan olsun ehl sünnet vel cemaat olsun şimdi diyor ki bazı alimler ben onlardan beriyim onlar da benden beridirler cümlesiyle yani ee, onların ee, küfürlerinden maksat küfran-ı nime yani hümeti, hümeti. nimet küfür ki biz küfürdüğü ne küfür diyoruz buna değil mi nimet küfrü bakın ejdat nimet küfrü demiyormuş arkadaşlar küfranı nimet altını çiz demek ki namaz meselesinde de bu var küfrân nimet midir acaba namazı terk edenin kafir olduğunu gösteren ayetler yine Allah'ın hükmetiyle hükmetmeyenlerin kafir olduğunu gösteren ayetler Doğrudan küfür müdür yoksa küfranın nimet midir? He, bazıları küfranın nimettir demişler ama diyor hadisin he, sonrasındaki ifade e, yani bunun küfranın nimet olma ihtimalini ne yapıyor? Zayıflatıyor. Neden zayıflatıyor? E, Uhud daha kadar infak etseler bile Allah onlardan onu ne yapmaz? Kabul etmez. Yani lev enne li ahadihim <gülüyor> Eğer onlardan bir tanesinin Uhud daha kadar altına olsaydı onlar da onu infak etseydiler kimi kastediyor? En la kader ve ennel emra unufun diyenleri Kader yoktur. e ee, işler sonradan olur ortaya çıkar Allah da ondan sonra bilir. İşte onların Uhud daha kadar altın olsa infak etseler ma Allahu minuhu hatta yu'minebil kader kadere iman edinceye kadar gerçek anlamda Allah onlardan o infakı ne yapmaz kabul etmez cümlesi de diyor bu küfrânı nimet görüşünü ne yapıyor zayıflatıyor devam edelim çünkü amellerin hükümsüz kalması ancak küfür sebebiyle olur Allah kimin amelini büsbütün batıl kılar ortadan kaldırır saymaz evet devam edelim şu var ki amelin haddi zatında sayı olmakla beraber günah sebebiyle kabul edilmemesi Müslümanlar hakkında da varittir. Yani Yalnız şu var ki diyor amelin bizzat yani haddi zatında sayı olmakla beraber günah sebebiyle kabul edilmemesi Müslümanlar hakkında da varittir. Mesela. Mesela. Nitekim. Heh, heh, yani. Neymiş? Örnek veriyor. Nitekim gasp edilen bir yerde kılınan namaz her ne kadar sahih ise de mekruh olduğu için makbul değildir, hiçbir sevabı yoktur. Yani adam gasp etmiş herifin evini, gelmiş orada namaz vakti girmiş, namazını kılmış. Herifin arabasını gasp etmiş, içinde namaz kılmış. Devletin trenini gasp etmiş, içinde namaz kılmış. Gemiyi gasp etmiş, içinde namaz kılmış. Değil mi? Heh. Bu bir örnek. Bu bir örnek. Heh daha bariz bir örnek verebiliriz aslında biz nedir o? Heh, meşhur hadis değil mi? adam elini açıyor ama duası ne yapmıyor? kabul olmuyor neden? yediği haram içtiği haram giydiği haram yani sadece dua kabul edilmemesi kafir has bir durum değil yani duada en büyük ibadet değil mi? İbadetin ta kendisi değil mi? Ha, demek ki ha, bu da olabilir, bu da olabilir. Yani burada ne var? Acaba burada onlardan nefret ettiği i̇bn Ömer'in imanın vücudu mu yoksa imanın kemali mi? Yani bu meseleler ince meseleler arkadaşlar. Adamlar şimdi çıkıyorlar tak diye ne yapıyor hükmediyor hemen. Tak biri Evliya-i Kiram'dan sayıyor. Öbürü ki de Firavun <gülüyor> Haman işte nedir? Nemrut sülalesindendir diyor. Öyle kolay değil. Yani Cem Cem. İki mütearız nas varsa mümkünse Cem edeceğiz. Mümkünse Cem edeceğiz. Cem aralarını bulacağız. O mümkün değilse Nasih Mensuh yoluna gideceğiz. Hangisi acaba sonradan söylenmiştir? Hangisi hangisinin hükmünü kaldırmıştır? Onu da bilemiyorsak en son tercih yapacağız. Ama şimdi tercih yapma hastalığı var hemen. Cem etme. Nesli meselesine başvurma, tercih meselesi. He, hep söylüyoruz ihmalun nususi hayrun min ihmaliha. Nasları imal etmek, işletmek, çalıştırmak ihmal etmekten daha nedir? Hayırlıdır. Bunu da unutmayacağız, kaydı bu. Onun için kolay değil yani. Devam edelim. Hazreti İbn Ömer'in sözündeki infaktan Murat. Hak yolunda ibadet için edinilen tasadruptur. Hadis'in bir rivayetinde bu cihet tasdik edilmiştir. He yani burada infaktan kasıt. Yani hak yolundaki infak. Yoksa he, e, bir gemi kadınla zina uğruna yapılan infak değil. yani. He, he. Şimdi buradan şuna meseleyi çıkartıyor. Yani böyle hak yolundaki infakı Allah kabul etmeyebilir. Çünkü niye? Günahları nedir? Çok büyüktür. Ona çıkarıyor Evet burada bitirdi burada bitirdi Peki hocam neticeye vardı mı neticeye doğrudan varmadı ama cümlelere sıbak ve siyahına baktığımızda sanki burada kastedilen küfrün ne küfrü olmadığı dinden çıkaran doğrudan küfür olmadığı daha çok küfranın nimi olduğu şeklinde bir inancı ne yapıyoruz taşıdığını anlıyoruz Şhi Peki bana göre nedir? Bana göre de aynısıdır. Doğrudan ilhat anlamında, dinsizlik anlamında, anladığımız anlamdaki kafir anlamında olmayan, ne? Küfuranın nimet, yani kufurdu ne kufurdur? Ta ki mesele nasları inkara varmazsa. Yani, yani evet ben böyle söylüyorum. Nedeni de şuradaki ayettir. Nedeni de şuradaki hadistir. E peki bu ayet ve bu hadisi ne yapacaksın? He, bu ayet ve bu hadisi ben bu ayet ve bu hadise göre anlıyorum. Derse şeriatın sopasından kurtulur. Ama yok. He, ben o ayet ve hadisi kabul etmiyorum. Yani işte neymiş canım yani işte Buhari'deki, Müslim'deki, Cibir hadisi de, kütüb Sitte'deki. Yani bunu birileri ne yapmış? He, sokmuş özellikle bu kaderden bahseden bölümün şeklinde ise o farklı bir olay. Buna dikkat edeceğiz. Aynı şey isim saat tevhidinde de mevcut değil mi? Adam Allah istiva eder ama diyor istivadan maksat istiladır. Şimdi istiva yoktur dese kafir olur. Kur'an'dan lafzı ne atmıştır? İnkar etmiştir değil mi? Kur'an'dan değil lafzı bir harfi inkar etsen kafir olursun. İcmanen. Ama diyor istivadan maksat ne değildir? İstiva değil istiladır. Ona kafir demiyoruz bak. Niye böyle yapıyor? Hadisleri de inkar etmiyor. Diyor ki He, çünkü diyor eğer diyor istivadan maksat istiva olursa bu eksiktiktir. Niye? Mahlukata benzeme vardır. Bundan dolayı paçayı yırtıyor. Tevhille diyor. Burada da ben kaderi kabul ediyorum ama kaderden anladığım o kader değil benim bu kader. Ama yani Allah'ın ilmini inkara götürüyor. İstiva sıfatında inkara götürüyor bir şey. Nüz'ü sıfatında inkara götürüyor. Fark eden bir şey yok. Antabildik değil mi? Evet. Onun için dikkat etmek lazım. Ama şimdi bunu yapanlar zaten sünneti hüccet kabul etmiyorlar. Yani delil. Hep söylüyoruz. Sünnet düşmanlığı iki şekildedir. Bir, sünnetin hücciyetini inkar etmek. Yani delil oluşunu inkar etmek. Eğer mütevatil inkar ediyorsa kafirdir zaten. İttifakla. Ahat hadisi inkar ediyorsa yani mütevatir hadisin delil olduğunu inkar ediyorsa ittifakla kafirdir. İttifak var. Ama ahat hadisin delil olduğunu inkar ediyorsa ihtilaf var. İki ben ne demek canım hadisleri kabul ederim ama nereden bileceğim ki o hadisler bana ne geldi? sahih yoldan geldi yani ben sünnetin hücciyetini delil oluşunu değil diyetini inkar ediyorum yani bana geliş şeklindeki neyini sıhhatini inkar ediyorum derse ittifaklı adam kafir olmaz ona da dikkat edeceğiz Şimdi karıştırmamak lazım Şimdi bazı kardeşlerimiz bu iki meseleyi birbirine karıştırıyor Heh. anladık değil mi? Bu iki meseleyi birbirine karıştırmayacağız. Sünnetin hüccet oluşu farklıdır. Vurudiyetindeki şüphe farklıdır. Bazen nispi kavramlar olabilir. Birini sayı dediğin diğerine görebilir. Zayıf görebilir. Buna binaen bunu söylemiştir. Heh, onda olduğu gibi. Evet. Şimdi ne yapıyor? Hadisi gene kelime kelime açıklamaya devam ediyor. Diyor ki Gal Bey emanahnu inde Rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme zate yumin diyen Hazreti Ömer. Biz diyor bir gün diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın yanındaydık. İltala aleyna raculun şedud beyaz şedidü beyaz siyah. Değil mi? İşte burada belli yerleri almamış. Belli şeyleri almış. Açıklamaya ihtiyaç duyan yerler. He. Elbisenin beyazlığı, giymiş olduğu elbisesinin beyazlığı çok ne olan? Zahir olan bir adam çıkıveri, çıkıverdi karşımıza. Şedidu sevadi şari. Saçı da simsiyah değil mi? Heh. Şimdi orayı almamış. Çünkü belli. Biz diyor bir gün peygamber s-sillâhu aleyhi ve huzurundaydık. Bir adam çıkıverdi, geldi, girdi huzuruna. Haa. Nasıl bir adam bu? Üstünde beyaz bir elbise var ama bembeyaz. Saçları da simsiyah. Sonra la yura aleyhi esru sefer. Üzerinde herhangi bir eser, seferilik alameti ne değil, mevcut değil. Bakalım nasıl açıklamış? La yura aleyhi esru sefer cümlesini hadis hafızlarından Ebu Hazim ile Ebu Yala el mevsili La nera aleyhi eser sefer seferi şeklinde. Orada meful olur La nera aleyhi eser es sefer Orada meful oldu değil mi? Heh. Şeklinde rivayet etmişlerdir Yani bu cümlenin manası ne oluyor o zaman? Üzerinde yolculuk eseri Görmüyorduk demek olduğundan Her iki rivayette de sahiptir. Her iki rivayette sahihtir Heh. Üzerinde herhangi bir Yolculuk eseri görünmüyordu Biz görmedik Fark eden bir şey var mı? Yok. Heh. Böyle de rivayet edilmiş diyor. Bak bu ihtilaf elfaz bize fayda sağlıyor. Bizzat diyor ki İbni Ömer biz görmedik diyor. Heh. Başkaları görebilir belki de. Allahu Alem. Heh. Heh. Oradan çıkar mı çıkmaz mı? Heh. Sonra Vela yârifuhu minnâ ahadun. Bak burada almamış onu. Hiç kimse de bizden onu ne yapmıyor? Bilmiyor. Tanımıyor. Bir adam işte. Hatta celese ile Nebi'yi sallallahu aleyhi ve selleme. Ta ki peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geldi, oturdu, çöktü. Fe esnede rukbeteyhi ila rukbeteyhi. Burada da problem yok. Ne yaptı? İki dizini peygamber aleyhissalatü vesselamın dizlerine dayadı. Ona doğru uzatıp bitiştirdi, yanaştırdı. Ama ama ve vada kefehi ala fakifeyhi. İki avucunu heh, peygamber aleyhissalatü vesselamın dizlerinin üzerine mi koydu? Yoksa adam kendi dizlerinin üzerine mi koydu? Şimdi onu burada ne yapacak bize? Açıklayacak. Evet. Ellerini uylukları üzerine koydu. cümlesindeki zamir Neveviye göre gelen zata aittir. Yani adam kendi ellerini kendi uylukları üzerine koydu. Evet. Yani o zat bir talebe gibi diz çökerek oturmuş ve kendi ve ellerini kendi uyluklar üzerine koymuştur. Yani e, dayadı dizini Peygamber Efendimize doğru uzattı ama he, ellerinde aynen bir talebenin, şeyhinin, hocasının huzurunda oturduğu gibi ellerini nereye koyarak Dizlerin üzerine, uyluklar üzerine koyarak oturması şeklinde oturdu. Evet. Fakat Buhari şarihlerinden Bedrud'den aynı, bunu doğru bulmuyor ve zamirin peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu söylüyor. Ki yani ben de şahsen o kanaati taşıyorum. Delil olarak da hadisin Süleyman'ı temimi rivayetinde sonra ellerini peygamberin dizlerinin üzerine koyduğu denilmiş olmasını gösteriyor. Evet çünkü niye? Yani İmam Nebevi her ne kadar buradaki zamiri adama irca ettiriyor, döndürüyorsa da hee e, hadisi Süleymanettemimi rivayetinde açık bir ifade var sonra ellerini peygamber aleyhissalatü vesselamın dizlerinin üzerine koydu hatırlarsanız Buhari'yi burada alırken kitabu ı tevhidi bu meseleyi de ne yapmıştık açıklamıştık He, orada rivayet mufassal ne demek mufassal açık, mücmel değil kapalı değil, devam edelim Filhakika hakika Hadisül Emvas'ından Begavi ile İsmail et Teymi kesinlikle buna kayıl olmuşlar. Ticbi dahi bunu tercih etmiştir. Yani e, o ellerini koyduğu peygamberin dizledir diyenler he kimdir işte? Ainin dışında Begavi, İmam Begavi Şer'i Sünnesi var. İsmail et Teymi yine tıbbi meşhur Buhari şarihlerinden. O da bunu ne yapmış? Tercih etmiş. Aynı diyor ki Aynı diyor ki Nevevi'nin Süleyman'ın Süleyman'ın rivayetini görmediği anlaşılıyor. Yani Süleyman et temimi, temimi rivayetini görmediği anlaşılıyor diyor İmam Nebevi'nin. Çünkü Nevevi aynıden önce yaşamıştır. Heh, devam edelim. Bundan dolayı araştırma neticesinde o kavli tercih etmiş olacak. Yani e, kendi araştırma neticesinde o kavli tercih etmiş. Evet. Nebevi et temih nam eserde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelen zat için Talebenin hocası karşısında oturduğu gibi oturdu, delilmesine bakarak zamiri gelen zata vermiştir. Yani etten bir eserinde ne yapmış? Zamiri adama döndürmüş, evet. Zira edep-terbiye bunu iktiza eder. Ne demiş? Çünkü edep ve terbiye, yani madem peygamberine silah atıyor. ama işte yani hadisin sıvak ve siyakına baktığında adam peygamberi bile tasdik ediyor. Yani çok da edepli olduğunu söylemek mümkün değil değil mi? Çünkü Hazreti Ömer bile şaşırmış. Hem soruyor, hem de tasdik ediyor. Değil mi? Evet. Devam edelim. Lakin Süleyman'ın rivayetine göre Cibril kim olduğunu mübalağalı bir şekilde gizlemek ve oradakilere kendisini %100 kaba saba bir çol arabı olduğu zannına vermek için zannına vermek için bunu bir iltizam yapmıştır. <gülüyor> Süleyman'et Teymi rivayetinde de Cibril kendisini gizlemek istiyor. Onun içinde bir bedevi nasıl olur? Kaba olur değil mi? Öt diye girer, dalar. Soruyu sorar. Peşinden de tasdik eder. Ondan önce de elinde ne yapar? Onun dizine koyar. Heh. Yani bir iltizam. Mecburiyet hissettiriyor bu konuda. Evet. Devam. Zaten cemaatin üzerinden adımlayarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varması da bundandır. Cemaatin üzerinden adımlıyorsun. Kaldı ki kaldı ki hep söylüyoruz Hazreti Ömer'de fırsat koğuluyor değil mi? Yani yerinde duramıyor yani. Onun o şeklini o e, neyini uslubunu görünce e, Hz. Ömer'de fırsat kolluyor. Bunun üzerine doğrudan soru kime? Hz. Ömer'e Ömer Peygamber'e sallatu vesselam. Ona soruyor sen geleni kim olduğunu biliyor musun? Yani şimdi bak o kadar insan var değil mi? <gülüyor> sen <gülüyor> tamam yerinde duramıyorsun ama geleni kim olduğunu biliyor musun? Evet. Devam edelim. Gibril'in Ya Muhammed diye hitap etmesi de kendisini kaba göstererek bildirmemek içindir. Gördün mü? Ya Muhammed diyor yani. Öyle ya Muhammed demek kolay mı ya? Ya Muhammed. Hazreti Ömer bırak Ya Muhammed Allah Resulüne nefsini feda edip de canını feda edip de sırf yüksek sesle konuştukları için insanları tımarladığını biliyoruz yani. Evet. Bu hadisi az çok lafız değişiklikleriyle muhtelif ravilerden bütün kütübü sitte sahipleri yani Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i tarih ettik. Orada gibi. durun. Bütün kütübü sitte sahipleri, kütübü sitteyi öğrenmiştik değil mi? Bak hepsi sayardı. Şimdi bu adam biri çıkacak diyecek ki ya bu kader bölümü buraya ne yapılmıştır? Sokusturulmuştur. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. bitti mi? Bitmedi. Devam et. Ebu Avane, İmam, İmam bin Ahmet, İmam... Ahmet bin Hanbel, Bezzar Taberani ve İbni Huzeyme gibi nice hadisim onları da rivayetle tarih elemişler Yani ne demek istiyor? Çok sayı bir rivayet bu. Yani kötü bir sitte dışında. Darimi'de de mevcut. Ha. Yani e, hemen hemen her kaynakta ne? Mevcut. Meşhur. Cibril hadisi. Yani ha. Muharrişler ha. E, bu hadis geçtiği zaman dipnotuna Ha, meşhur Cibril hadisi derler. Yeri geldiğinde herhangi bir ne yapmazlar? Tarih notu da düşmezler. Niye? Ne demek meşhur Cibril hadisi? Herkes Herkes biliyor hepsinde var. Bilmeyen yok ki. Ama bilmeyenler de var demek ki. Heh, evet. Rivayetlerin mecmunundan da anlaşılıyor ki Cibril aleyhisselam o gün kendisini tanıtmak istememiştir. Hatta Süleyman-ı rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Cibril'i Oradan ayrılmadan tanıyamadığını ve o ana kadar onu hiçbir zaman bu kadar yadırgamadığını yeminle beyan etmiştir. Yani o rivayet de peygamber de tanımamış ilk geldiğinde. Ta ki ne zaman ayrılmış o zaman tanımış. Ve bunu da yeminle ifade etmiş. Evet. Devam edelim. Hadis-i şerifteki namaz, zekat, oruç ve hacdan murat mezkur ibadetlerin faz olanlarıdır. He, şimdi ne yaptı? Ee, İslam'la alakalı bölümüne geçti. Çünkü kitabımız değil. Kitabul iman. Onu böyle bir paragrafta bize özetleyecek ama ondan sonra iman bölümüyle alakalı ne Lafızlara geçecek. Heh. Hadisin neydi devamında? Ve gâle ya Muhammed, ey Muhammed, ah bir İslam. İslam'dan bana haber ver. Fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, El İslamu enteşede en la ilahi illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqîmes salâh ve tu'tiye zekat ve tesûme ramazân ve de hucce-i beyt in nedir Allah'ın neyine varlığına birliğine şahitlik etmen yine Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın onun resulü olduğuna şahitlik etmen namazı dosdoğru kılman zekatı vermen ramazan orucunu tutman eğer gitmeye güç yetirebilirsen yol yol bulabilirsen Allah'ın evini ne yapman hacce etmen burada da şimdi onu kısa bir cümleyle bize ifade ediyor Evet. Neymiş bir daha orayı hadis Hadisi şerifteki namaz, zekat, oruç ve hacdan murat meskul ibadetlerin farz olanlarıdır. ne müslüman? Ha, yani ne demek? Nafilelerini kastetmiyor. Sünnetlerini kastetmiyor. Değil mi? Ha, yani namaz, beş vakit namaz. Cuma namazı onları kastediyor Anladık değil mi? Ha, sünnetlerini kastetmiyor. revatipleri kastetmiyor. Nafileleri kastetmiyor. E, zekat da zekat. Sadaka değil. Oruç da Ramazan orucu. Diğer oruçları kastetmiyor. İslam bu. He İslam o ama. 60-70 küsürlük imanın şubesi yükselecek. En yüksek La ilahe illallah olacak. İşte o zaman 5 vakit farzın dışındaki namazlar da giriyor. Değil mi? He, Ramazan orucunun dışındaki oruçlar da giriyor. Zekatın dışındaki sadakalar infak da giriyor. Evet devam edelim. Nitekim Müslüm'ün bir rivayetinde farz namaz diye tahsih edilmiştir. Yani Müslüm'ün diğer bir rivayetinde farz olan namazları kılman. Evet. Nafile ibadetler de İslam'ı birer vazife de İslam'ın şartlarından değildir. Yani mi? Olmazsa olmaz değil değil mi? Olmazsa olmaz değil. Yani namaz meselesi farzlar ne yapılır? Hesaba çekilir. Yetmedi. Eksik var. Üzeri neyle tamamlanır? Nafile. Nafilelerle değil mi? Orada faydası var. O zaman faydalı ya. Bir adam var mı farzını kaçırmayan? Yani sahibi tertip adam azdır herhalde. Vardır. Yok değil de azdır. Hele e, yani 20. asırda çok da kolay değil. Heh. Yani oradan alınır oraya konulur. Onun için o da önemli. Yani selef için çok önemli değil belki. Farzları kamil ama farzların eksik olan insan için nafile çok önemli. Evet. Şimdi ne yapıyor? Evet. Bu hususu burada bitiriyor. Ondan sonra geliyor kitab İman'la alakalı bölüm. Değil mi? Heh. Nedir? Adam daha sonra gale sadak de diyor. Değil mi? Doğru söyledin diyor. Gale fe acibna lehu Hz. Ömer diyor ki ya, garibimize gitti bu durum. Hayrete düştük yani. Niye? Yeseluhu ve yusaddikuhu Hem soruyu soruyor hem de pastik ediyor. Ne dedi ondan sonra? Gale dedi ki adam, "Fe ni anil iman. İmandan bana haber ver." Gale. "En tu'mine billahi ve meleiketihi ve kutubi ve rusulihi ve'l-yevmil ahir ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi." Nedir? İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe Hayrı ile şerr ile kadere iman etmen inanmandır. Tale sadak Yine ne yaptı adam? Tastik, Tastik etti. Doğru söyledim dedi. He. Şimdi burada ne yapıyor inşallah Şari bize? El imanu evet. El imanu en tu'mine billahi ve meleikitihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil akhir. Evet. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanmandır. Bahsimizin başında uzun uzalıya izaha çalıştığımız iman, bir tanesini bile istisna etmeden birçok şeylerin mecmuuna inanmakla tahakkuk ettiğinden, ettiğinden kolaylık olmak üzere hadisin bu cümlesinde inanılması gereken şeyler nevi itibariyle fulasa. Yani ne diyor? Yoksa Kur'an'ın hepsine inanacağız biz. Ma bine de El Kur'an değil mi iki kapak arası? Hepsine inanacağız. İstisnasız. Yani ayetine inanacağız. En büyüğünden küçüğüne gidelim. Suresine inanacağız. Değil mi? Ayetine ne yapacağız? İnanacağız. Başka kelimesine inanacağız. Başka harfine inanacağız. Ama neden burada? Ha, bu altı rükün zikredilmiş. Neden? Nevi itibarıyla? Hulasa edilmiş, özetlenmiş. Yani bunlar hepsini ne yapıyor? Kapsıyor, içeriyor. Hepsini. Hepsini içeriyor, hepsini kapsıyor. Çok önemli bu. Olmazsa olmaz. Bunlardan bir tanesine inanmamak olmaz. E şimdi peygamberlerine inandı, Muhammed'e inanmadı. Olur mu? Olmaz. E, peygamberlerine inandı, İsa'ya inanmadı. Olur mu? Olmaz. Mesela bak bir örnek. Muhakkak ki peygamber aleyhissalatü vesselamımıza ne yapacak? İnanacak. İsa'ya da inanacak. Evet. Devam edelim. Lisanımızda sıfatı iman namıyla şöhret bulan bu altın nevi nevi şunlardır. Evet. Lisanımızda evet sıfatı iman. Yani iman sıfatları namıyla şöhret olan bu altı nevi şunlar. Neymiş onlar? Bir allah Teala'ya iman farzdır. Yani Allah-u Teala'ya iman farz. allah Teala'ya iman edeceksin farz. Ne demek allah Teala'ya iman? Bizim tabirimizle rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına iman. <gülüyor> rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına iman. Ama şimdi maturidilerdeki meşhur tasnifi alacak bize zikredecek. Evet neymiş? Bu iman Allah'ın varlığını ve hakkında gerek vacip, gerek mümteni yani imkansız, gerekçe caiz olan bütün sıfatları bilerek tasdik etmekle hastalık. Aslında şu cümle bile yeterdi. Bu iman yani Allah'a iman neymiş o? Allah'ın varlığını kabul etmek, ona inanmak vardır, var. Başka ve hakkında Allah hakkında gerek vacip illa da olması gereken gerek mümteni yine olmaması gereken imkansız olan gerekse caiz olan bütün sıfatları kabul ile tasdik ne demek yani Allah'ın varlığına iman edeceksin başka Allah hakkında vacip olan inanılması gereken ispat ettiği bütün sıfatları da alacaksın ispat ettiği isim sıfat fiil başka Mümteni gördüğü, olmaz gördüğü bütün sıfatları da ondan nef edeceksin. Başka olması mümkün olan caiz yani ne demek? Kur'an ve sünnette ismi geçmiyor ama ha Allah hakkında haber veriyorsun. Mesela sultandır diyorsun. Vacidül vücuttur diyorsun. Kadimdir diyorsun. Kur'an ve sünnette geçmiyor ama aklen bunlar ne? Mümkün. Neler? Sıfatlardır. Onları da kabul etmendir diyor. Evet, devam edelim allah Teala'nın sıfatları on dörttür kelem bazıları bu sıfatları bir selviye ve iki subutiye olmak üzere ikiye ayrılır yani Allah'ın sıfatları on Allah'ın sıfatları sayısız, fiilleri sayısız sıfatları da Kur'an ve sünnette bildirilenler isimlere gelince bildiğimiz 99 şimdi ne demek bu? 99 ismi eşariler de kabul ediyor, maturiler de eşarilerin ve maturilerin bu isimlerle alakalı şerh kitapları var Nasıl oluyor da Allah Azze ve Celle'nin sıfatları nedir? 14. Halbuki biz biliyoruz ki her isim aynı zamanda neyi içerir? Bir sıfat. Hatta bazen sıfatlar aynı sıfat, iki sıfat. Aynı isim iki sıfatı ne yapabilir? İçerebilir. Örnek olan var mı? Bilen var mı örnek? Hakim. Hem hikmet hem de hüküm değil mi? E şimdi 99 isim varsa en az 99 sıfat var. Nasıl olacak? 99 isim varsa en az 99 sıfat var demektir. En az o da. E peki neden 14? Tevil edilebilir. Yani bunlar işin neyidir? Mebdeyidir, başlangıcıdır. Ama Allah'ın hiçbir sıfatı bir sıfatından doğmaz. Müstakil oldukları kadar birbirine de bağlıdırlar. Ne doğrudan Allah'tırlar ne değildirler. Ne Allah Azze ve Celle ile doğrudan birdirler ne de ondan kayırdırlar. Bunlara dikkat edeceğiz bu tanımlamalara. He, neden hasredilmiş? Diğer sıfatları inkar ettikleri için. Mi? Hayır arkadaşlar. Diğerlerini inkar etmiyorlar. Diyorlar ki bunlar belli başlı sıfatlardır. Yani bakın bunu niye anlamak lazım. Bunu selefi yundan anlamayanlar var. Yüzlerine vuralım. Yani şu sıfatlar olmadan Allah Allah olamaz. Şu sıfatlar olmadan bir ilaha Allah'lık vasfı ne bulamaz? İsnat edilemez demektir bu. Yoksa şimdi göreceğiz. Ha, burada olmayan pek çok sıfatlar onları da ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Onların reddettiği sıfatlar belli. Reddetmiyorlar da anlamını ne yapıyorlar? Tevil ediyorlar. Ha, burada rahimi göreceğiz mi? Var mı rahim burada? Bakın şurada. Var mı rahim? Niye yok? Yani Allah'ın rahim olduğunu kabul etmiyor adamlar? Var mı? Hani? Bulun bakalım. Var mı? Lazım. <gülüyor> rahim, rahim. Hani rahim? Yok ki rahim. Yok ki <gülüyor> er er rahim. Herrahman, Herrahim. Yani yok mu? Yani Allah rahmet mi etmez diyorlar. Hayır. Hayır. Yani rahmet bende de var. Hayvanda da var. Olmazsa olmaz sıfatlar. Yani bir Allah'ı Allah yapan yani ilahı Allah yapan hak olan hak ettiren diğerlerini kabul ederlerse ala etmezlerse problem orada zaten dikkat edelim bu iyi anlaşılmıyor yani mesela görüyorum ya 14 sıfattan başka hiçbir sıfatı da kabul etmezler ya böyle bir şey yok öyle olan insan 99 ismi kabul eder mi? Buna dikkat edeceğiz. Bu çok önemli. Şimdi okuyalım. Bunu anladıktan sonra geçersek bak daha ne bakacağız? Objektif bakacağız. Tarafkir olmayalım. Heh, tarafkir olmayalım. Devam edelim. Sıfatı selbiye 6'dır. Nedir selbiye? Olumsuz sıfatlar. Nedir subutiye? Olumlu sıfatlar. Evet. Oku. 1. Vücut. 2. Kıdem. 3. Baka. 4. Muhalefetun lil havadis. 5. Kıyam bizatihi 6 vahdaniyet Evet şimdi bunları açıklayacak Şimdi ne dedi vücut Ne dedi kıdem Kıdem Ne dedi baka Yani işte Ezellik ebedilik Ne dedi muhalefetun lil havadis Ne dedi kıyam zatihi Ne dedi vahdaniyet Neymiş bunlar oku bakalım Vücut Allah'ın varlığı Allah var vacibül vücut her şey var ama Allah vacibül vücut. Olması zorunlu. Çünkü olduran o. Değil mi? Heh. Allah var. Başka? Kıdem. Ezeli. Ezeli olması yani varlığının evveli olmaması. Ki biz buna ne diyoruz? Huvel evvelu. Huvel evvelu. Evet. Baka ebedi olması yani varlığının sonu bulunmaması. Huvel ahiru. Evet. Muhalefetun lil havadis, Allah'ın mevcudattan hiçbir şeye benzememesi. Leysa <gülüyor> kemiflihi şey. Evet. Kıyam bizatihi varlığının kendisinden olması. E yani zaten Allah'ın varlığı kendisindendir değil mi? Allah'ı var ettiren var mı? Oldurtan var mı? Evet. Vahdaniyet Allah'ın bir olmasıdır. E bundan hangisini itiraz edebiliriz biz? Var mı içinde itiraz edeceğimiz bir madde? Var mı? Hadi itiraz edin ya. Bunların bir tanesi yanlıştır deyin. <gülüyor> Hiçbiri yanlış değil ki bunlar. Ha, keşke he, kıdem yerine el evveliye deseydi. Bakay, ya çok önemli değil bunlar. Bunlar çok önemli değil. Niye? Hüvel baki diyor zaten. Almış. Çok önemli değil bu. Anladık mı? He, gelelim şimdi Subutiye evet. Sıfatlı subutiye 8'dir. 1 hayat, 2 ilim, 3 irade, 4 kudret, 5 semi, 6 basar, 7 kelam, 8 tekvin. Hayat. El Hayy. Allahu Teala'nın dili olması. Evet, ilim. İlim. İlm etmesi, bilmesi. Hayran. İrade. İrade sahibi olması. Meşiyet, meşiyet. İstediğini yapması, kudret, kadir olması, semi, işiten, basar, gören, kelam, konuşan. Ha. Bak konuşan olduğunu kabul ediyor ama ne yapıyor sonra? Tevil ediyor değil mi? Ha. Halbuki Mu'tezile konuşanı Allah bile görmüyor. Allah konuşmaz diyor mesela Mu'tezile değil mi? Tekvin. Ha. Yoktan var etme. Kalp dememiş bak tekvin demiş. Birazdan bunu açıklayacağız. Şimdi şey yap bakalım anlamlarını oku. Hayat Allahu Teala'nın diri olması. E şimdi biz rububiyet tevhidini açıklarken özellikle 5 tane sıfat üzerinde duruyorduk. Rububiyet tevhidinde 5 sıfat hatırlayan var mı? 5 beş sıfat 5'ti bu. Özellikle üzerinde basa basa durduğumuz 5 sıfat vardı Allah Azze ve Celle'ye ait. Hatırlayan var mı? He? Bir tanesi ney? He? Önce diri, diri olması, diri olması. Sonra yaratan olması, sonra rızık veren, rızık veren olması, sonra yani müdebir olması, başka bir de malik olması. Beş tane. Eşim bakın şimdi üç aşağı beş yukarı uyacak. Evet. Hayat Allah Teala'nın diri olması, güzel. ilim bilmesi. Güzel. İrade her mümkünü caiz olan bir şekle ve vakti tahsis etmesi. Evet. Kudret muktedir olması. Evet. Semi işitmesi. Basar görmesi. Kelam ses ve harfe muhtaç olmadan konuşması. Yani burada soru işareti. Niye? Ha. Ses ve harfe muhtaç olmadan konuşma demiş. Soru işareti bu. Halbuki Müslim rivayeti ha, sesle ne yapar nida eder. Ve yunadi bi sautin. Açık aldık bunları işte niye aldık kitabı tevhid evvelinde? halk yapı oluşsun diye. Devam. Tekvin var etme, yok etme, yaşatma ve öldürme gibi fiillerin başlangıcı olan bir sıfattır. Yani bunlar diyorlar ki olmazsa olmazdır. E hocam yani başka sıfat kabul etmiyor. Etmiyor. Halkı kabul etmiyorlar mı? Rezakı kabul etmiyorlar mı? Anlatabildim mi? Ha, böyle bir şey yok. Ha, peki bu, tasnif, bu tasnifte problem var. Ama hiçbir zaman için unutmayacağız ki tasnifler indidir. Ne demek indi? Kişiseldir. İndidir. Tevhidü üç'e de ayırabilirsin, dörde de ayırabilirsin. Beşe de ayırabilirsin, ikiye de ayırabilirsin. Önemli olan taksimat değil, önemli olan taksimatı yaptıktan sonra nasları inkar etmemek. Buna dikkat edeceğiz. E İstivayı, nüzülü, herveleyi, gülmeyi, sevinci bunlar inkar etme. Lafzın kendisini inkar etme değil. Lafzın içerdiği neyi? Manayı inkar etmedir. Hep söylüyoruz. Lafız tarifi ümmeti Muhammed'de mevcut değildir. Lafız tarifi Yahudiler ve Hristiyanlar'da vardır. Biz lafız tarifi yapamayız. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve vahyi ney? Sünnet. Kıyamete kadar ne yapılmıştır? Korunmuştur. Mana tarifi vardır bu ümmette. Mana tarifi de ümmeti ümmet olmaktan çıkarmaz. Dinden çıkarmaz. Buna dikkat edeceğiz. Bu tasnifi başkası yapsa farklı yapardı. Kaldı ki burada daha çok matur dilerin tasnifi yapılmıştır. Eşarilerde bir iki ziyade vardır mesela. Anlatabildim mi? O halde bize düşen Kur'an ve sünnette Allah Azze ve Celle'nin kendisi için ispat ettiği bütün neleri. Niye Kur'an ve sünnet dedim? Sünnet de vahiy çünkü onun için dedim. Yoksa şöyle de denebilir. Kur'an'da Allah'ın kendi hakkında sünnetinde de Resulünün onu hakkında ispat ettiği bütün neleri, isimleri, sıfatları, fiilleri. Evet arkadaşlar evet ama nasıl herhangi bir neye tevil ve tarife kaçmadan olduğu gibi alır ama bunu yaparken de teşbih ve temsil ve teklife ne yapmayız kaçmayız o kaydeyi bilen var mı isbatun bila teşbih bak ispat. öyle bir kaydı yok ehl-i sünnette Öyle bir kaydı ispat ya ispat ne ispat ediyorsun? İspatun bila teşbih başka ve tenzihun bila taatil. Bunu unutmayacağız. Kaydı bu. Kaydı yanlış öğretiyorlar. Teşbih olmadan ispat. E bu demektir ki ispatın teşbih olan cinsi de var. İspatın teşbih olan cinsi de var. Başka tenzihun bila ta'til. Tenzih etme ama ta'til olan da var. Eksik, kusur içeren, ayıp içeren sıfatlardan tenzih edeyim derken Allah azze ve celle'yi sıfatsız kılma. Büs ne yapma. Sıfatlarını reddetme, inkar etmeye de vardır mıjacak. He şimdi ikincisi kimle alakalı? Kaydenin ikinci tarafı kimle alakalı? Mu'tezile. Mutezile. E i̇lk tarafı kimle alakalı? Biz, biz. Bizle alakalı. Bizle alakalı. İspat edenlerle alakalı. İspat ediyoruz değil mi? Ama neye kaçmadan? Teşmir. İkinci tarafı bizde yok. Biz reddetmiyoruz zaten. Dikkat edeceğiz buna. Çok önemli bu. Heh. Evet. ikiye alalım. Şu e, hulasasını şeye kadar, e, kadere kadar gelelim. Kader'i bırakalım. Kader'e daha sonra devam edelim. Evet. Devam edelim. İki. İki meleklere iman tarzdır. Ya bakın bunlar mücmel iman. Yani çok tafsile girmiyor. Yani ne demek işte sen Allah'a imanla alakalı hususları aç kitaplardan ne yap. Bak ama bu kadarını bir havan yeter demek istiyor. Şimdi mağduridilere göre yazıldığı için e yeter işte. Yani hep söylüyorum yani e, uzun göl işte Uzun A ağ yaylasında şey yapan doğan büyüyen bir teyze peştemaliyle şehre çok inmemiş. Beş vakit namazını ne yapmış? Kılmış. Orucunu tutmuş. Namahrem eline ne yapmamış? Almamış. Çoluğundan çocuğundan hayvanıyla çayıyla ne bileyim işte balıyla uğraşmış. Bilse ne olur bilmese ne olur ama Fahrettin Razi gibi Cüveyni gibi bilip de ah ah Nisabur'un yaşlılarının dini üzere ölseydim diyen keşke diyen adam çok bu kadarını bilmek yeterli olur Allah'ın isimleri hepsine iman etme sayamayabilir e bilmez yani bu çok önemli yani. sen tafsil istiyorsan neye döneceksin neye döneceksin kitaplara. E o işte bak imanın altı rüklünü saymış. E, saydı da ne oldu altı rüklünü peygamber aleyhissalatü e vesselam. Yani şunu mu demek istedi peygamber aleyhissalatü e vesselam? Ey ümmet altı rüklünü bileceksiniz. Ne anlama geldiğini bileceksiniz. Kur'an ve sünnetten bütün delillerini de bileceksiniz. Öyle bir anlayış var. Adam diyor ki kimse diyor, mukallit olamaz diyor. Ne olacak? Herkes alim olacak. Nasıl olacak herkes alim? Nasıl olacak herkes alim? Kolay mı bu iş? Niye farz-ı kifayedenmiş? Neden? E işte ulema cebinden cin çıkarmış. Sallamış. Olur mu öyle şey? Bunun bir hikmeti var. Bu kadarını bilmek bile ilim talebesine yeterli. Alan bunu da bilmez. Ha bilmeye gayret etmek ayrı. Allah'a inandım diyor. Birdir. Şeriki yoktur. E bitti ne güzel işte bak. İnanmış. Ondan sonrası okuma. Evet. Devam edelim. İki meleklere iman farzdır. Şimdi değil? burada da ne yapacak? Meleklere iman. Ha, bu bahsi almak istiyorsanız ayrıntısıyla ha, pratik hakaret derslerine bakarsanız ayrıntılı bir şekilde orada bunlar ne mevcut? Başka kitaplar da var. İbn-i Ebiliz'in Tavi bakarsın orada da var. Yani mevcut yani kitaplar. Bu hadis şerhi bütün meseleyi burada ne yapamaz? Dökemez. Ama sen anlayacaksın. Allah'a iman çok önemli. Melekler'e iman çok önemli. Bilemeyebilirsin o bütün meleklerin ismini. Sana Allah Azze ve Celle vahiy getiren meleğin ismi neydi diye sormayacak. Canını alan meleğin ismi neydi diye sormayacak. Yağmur yağdıran meleğin ismi neydi diye sormayacak. Ama bu demek değil ki öğrenmeyene. O ayrı bir olay. O ayrı bir olay. Evet. Devam. Bu Allah'ın melek denilen nurdan yaratılmış ve istediği şekilde görevlen bir takım masum kulları olduğuna inanmaktır. Melekler pek çoktur. Sayılarını ancak Allah bilir. Bunlar ikamakkahları itibariyle yer melekleri, gök melekleri ve arş melekleri gibi kısımlara ayrıldıkları gibi gördükleri vazifeler itibariyle de mütebbirat ve hafaza gibi muhtelif kısımlara ayrılır. Yani ne diyor? İşte melekler nurani varlıklardır. İstediği şekli girebiliyorlar ama masumdurlar, e bunu biliyoruz yani biz e, ölüm meleğinin e, insan suretine girdiğini, gene Cebrail'in işte bak bu hadiste olduğu gibi girdiğini, Hz. Musa ve diğer bazı peygamberlere gene ölüm meleğinin suretle geldiğini biliyoruz. E başka pek çok sayılan hakikaten ancak Allah bilir rivayetlerde öyle geçiyor. E bu tasnifleri de ikamet ettikleri yere göre de olabilir, vazifelerine göre de olabilir. İkamet ettikleri yere göre olursa işte yer melekleri var, gök melekleri var, bir de arşı taşıyan melekler var. E i̇şte ikamet ettikleri yer. Ha. Bir de ne? vazifelerine göre melekler var. İşte vahiy meleği işte değil mi yağmur meleği vesaire ondaki gibi yani ana başlıkları veriyor. Devam edelim. Cibril, Cebrail, Mikail, Azrail ve İsrafil gibi isimleri malum olanlara adıyla, şanıyla evet, isimleri, bilinmeyen... isimleri bilinmeyenlere icmalen, iman etmek lazımdır. Yani şimdi yani Mikail, Azrail, İsrafil insanlar bunu biliyorlar. Bunları biliyorlar. Yani Cebrail mesela. Yani biliniyor değil mi? Yani Cebrail işte çok duyuyoruz. İsim bile koymuşuz. Çocukların isimleri var. Cebrail diye isimler var. E, Mikail'in vazifesini bilen var mı? mi Evet. Belki israfi sura mühülecek evet. ee, azrail, azrail ismiyle biliyorsunuz sahibi ne nasda gelmemiştir zayıftır onun senedi ölüm meleğidir ama çok da önemli değil yeter ki ne yapsın o mefhumi ifade etsin ama ölüm meleği diye kullansak sahih nasda teberrüken daha iyidir farz değil ama bak kullanmak Sahi nasda teberrüken Yoksa farz değil. Vay Azrail ismini kullandın seni Yahudi Uşal seni. Ya böyle bir şey olur mu? Cebrail de sonu ille biten bütün kelimeler İbranice'den geçmedir zaten. Öyle bir şey yok. Heh, devam edelim. Merekler evet. yemez, içmez, evlenmez ve ölmezler. Yani yemez, içmez, evlenmez, ölmez. Yemiyor, içmiyor, evlenmiyor, ölmüyor. Eh, insan değiller çünkü. Devam. Onlar da erkeklik, dişilik yoktur Evet. en büyük işleri yapmaya ve en kısa bir zamanda en uzak mesafelere gitmeye muktedirdirler. Yani zaman mekan mefhumu yok. Hep uçuyorlar değil mi? <gülüyor> Dayı mekan yapıyorlar devam. <gülüyor> <gülüyor> Bazı cihetlerden az çok meleklere benzeyen diğer bir takım görünmez mahluklar vardır ki bunlar bunlara cinler derler. Ama işte onun aslı neden değil nurdan değil değil mi? Neden? Ateşten onlar için de mekan ve ne yok? Zaman mefhumu yeri geldiğinde yok değil mi? Evet. Cinler saf ateş alevinden yaratılmışlardır. Melekler gibi onlar da ağır işleri yapabilir ve istedikleri şekillere girebilirler. Yalnız bunlar melekler gibi masum değil, insanlar gibi mükellef olup bir kısmı mümin bir kısmı kafirdirler. Daima yerde yaşar ve insanlar gibi yer içer, ürer ve ürürler. Yer içer de ne yer? kemik Kemikle hayvan dışkısı değil mi ha. ona dikkat edeceğiz ha. yani farklı ha. onların da erkekleri ve dişileri nedir mevcut çünkü ürüyorlar evet ha. evet evet yani çok önemli değil o. evet devam et 3 kitaplara iman farzdır allah Teala Teala Haz Hz. Peygamberinden bazılarına allah Teala hazretleri Allah Teala Hazretleri Peki, bu Hazret kelimesine çok büyük tepki duymaya gerek yok. Bu bir ihbardır bir sıfat değildir bu. Yani bu Hazret kelimesi bize farzadan geçmedir. Yani bunu çokça kullanmıştır. Yani Allah hakkında hem Hazret hem de Peygamber hakkında Hazret, hem de sahabe, sahabe hakkında Hazret. Yani yoo büyük Allah, büyük Peygamber, yüce sahabe Yani bunlar kullanılabilir. Yani bu tür lafızlara çok takmayalım. Burada bir şirk yok. Anlatabiliyor muyum? Bu nedir? Bir Tazimdir Yani ulanadır. Yoksa yani burada bir şirk aramaya gerek yok. Ya hocam burada bir şirk var. Hayır yok burada şirk. Burada bir şirk yok. Heh. Burada aynen heh, büyük lafsını yeri geldiğinde ne yapmak? Heh. Pek çok insan için kullanmak gibi. E, Rahim hem Allah'ın ismemi de peygamberle verilen bir sıfat mı? Sıfat değil mi? Rauf hem Allah'ın ismemi de e verilen bir sıfat mı? Nasıl oluyor bu? Bir tanesinde... Vasfı taşıma var. Bir tanesinde vasıftan ne var? Cüzler var, eserler var. He. Yani Hz. Allah demiş, Hz. Muhammed demiş, Hz. Abbas demiş, e, Hazreti Mevlana demiş. Yeri geldiğinde iyi için kullanmış, yeri geldiğinde kötü için de kullanmış. Yani o iyi bellediğinden ama. He. Çok önemli değil. He. Biz allah Teala desek, Allah-u desek daha iyi. O ayrı. Ama he. bu tazim maksadıyla kullan. Cenabı Peygamber ya da Cenabı Allah. He, büyük demek. Yani bunu diyen peygamber Allah'tan büyüktür mü diyor? Demiyor. He, bunlar tazim. Yani sen Hazreti Muhammed dersin. He, Hz. Hazreti Muhammed dediğin zaman bak sallallahu aleyhi ve sellem dememe gibi bir ihtiyaç var sanki kafada. Niye? Muhammed desek kızıyoruz. Hazreti Muhammed deyince ne oluyor? Biraz daha ne olmuş oluyor? Saygı olmuş oluyor değil mi? Ha. Ama sen aynı zamanda ne dersin? Resul-i Ekrem dersin. Ne dersin? resul Ekrem. Ne demek Resul-i Ekrem? Nebi-i Server. Bak Nebi-i Server. Azimuşşan ha. Ha. Peygamber Azimuşşan. Ha. Peygamber azimuşşan. E bunların hiçbirinde kusur yok ki. Hiçbirinde kusuru yok. Bunlar övgü ifadeleri. Bunlar ne? Övgü ifadeleri. Ha. Ama biz naslarla gittiğimizde elbette ki hakkında nas varide olana, nasın varidi olduğu kelimeyi kullanmak daha nedir? Evladır. Hazreti biz peygamber için kullansak sadece çok daha iyi olur. Ha. Sahabe için de kullanabiliriz. Çok da önemli değil. Ama Allah için mümkün mertebe kullanmama ne yapalım? Gayret edelim. Çünkü Peygamber'e biz pek çok vasıf verebiliriz. Sahabeye vasıf verebiliriz. Ama Allah vasıf veremeyiz. Ne vasıf varsa o vermiştir zaten. Söylemiştir bize değil mi? Ha, yoksa ha, yani Nebi-i Server demekte, de, resul Ekrem demekte, de, Yüce Peygamber demekte de, hiçbir problem yok. Adil Ömer demekte, de, Koca Ömer demekte, de, Cesur Ömer demekte. De. Koca adam Ömer demekte hiç problem yok. Şimdi bunlar denmiştir. Niye? Belli vasıflar vardır değil mi? Ondan dolayı. Dikkat edelim. Yani insanları hep söylüyoruz. Bazı kelimeler kullanılırken mesela ne diyoruz? Allah Azze ve Celle cisim midir? Değil midir? Selef külliyen inkar etmiyor ki bunu. Külliyen ne yapmıyor bunu? İnkar etmiyor. Kastın ne diyor? Şimdi hal böyleyken yani e, Hz. Allah demiş vay herife şirk koştu. Niye şirk koştu? Şimdi ne diyorsun Arapçada? Arapçada ne diyorsun? Diyorsun ki ha, Ud'ullaha Allah'a dua et değil mi? Allah'a ne yap? Dua et. Bak tercüme ettik. Peki e, bana dua et der mi Arap? Ud'uli benim için dua et der değil mi? Benim için dua et. Benim için. Araba sen desen ki bir tane patlatır kafana. Bana dua et demektir o. Ha. Ama bak Türkçe'de ne diyorsun? Allah'a dua et, bana dua et. Ne demek? Benim için de Allah'a yalvar ee, Yani şimdi bunu diyen şirk koştu. Yansın kebap hadi adama kafir dedin. He. 70 milyonu Türk milleti hep kafir yaptın. Yani bu lafızlar kullanıldığı dilde önemlidir. Onu demek istiyorum ben size. Dildeki anlam önemlidir. Dilde yüklenilen anlam önemlidir. Yoksa yani çok da önemli değil. Islahlarla uğraşacak değiliz. Islah kavgası yapmıyoruz. Ha. Evet devam edelim. Kitaplara iman farzdır. allah Teala Hazretleri Peygamber. Hazret de dememiş. Hazretleri demiş zaten. Birçok hazret var demek değil yani bu. Biz size şah damarınızdan daha yakınız. Biz diyor biz. Yani şimdi öyle de anlamayı. Yani bakın arkadaşlar. Tenkit edici gözle bakarsan hiçbir ibare salim kalmaz. Anladık değil mi? Bir kere Müslüman Müslümana karşı hüsnü niyetlidir. İbareye öyle yaklaşacaksın. Ta ki açık sarih bir küfür olacak Allah'ın indinde de Allah'ın katından da Resulün katından da Elinde ne olacak? Açık Burhan. Delil de değil. Açık Burhan. Burhan Bey olacak. Ha. Unutmayalım. Delilden öte Burhan. Evet. Peygamberlerinden bazılarına birçok hakaik ve ahkamı bildiren bir takım ibadetler, ibadetlere ve lafızlara indirmiştir. Lafıza indirmiştir ki bunlara kitap denir. Büyük kitaplar dörttür. Bazı bir takım ibare ve lafızlar indirmiştir ki Bunlara kitap denir. Bir çok hakayik, yani hakikatler ve hükümler. Evet. Bunlardan Tevrat Hazreti Musa Aleyhisselam'a büyük kitaplar dörtdür diyor evet. Bunlar Tevrat Hazreti Musa Aleyhisselam'a Zevur Hazreti Davud Aleyhisselam'a İncil Hazreti İsa Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Selam'a indirilmiş. Bak Mustafa kelimesini çok kullanır mesela Osmanlı. E öyle değil. Allah Azze ve Celle onu seçmedi mi? Çıkarmadı mı? Evet. Onu nereden çıkardı? Nereden? Beni Haşim'den çıkardı değil mi? Öyle mi? Evet. Beni Haşim'i kimden? Kureyş'ten. Kureyş'i kimden? Kinane'den. Kinane'i kimden? İsmail'den. İsmail'i kimden? İbrahim'den. İbrahim'i kimden? Nuh'dan. Bak gitti. Yani Mustafa ne güzelisin. Problem yok. Evet devam edelim. Meskut 4 kitaptan başka muhtelif peygamberlere 100 adet suhuf indirilmiştir. Yani bu 100 adet diyor ya işte bu adetlerde e, Kaç bin peygamber var? 124, ha? 124, ha? 124, 124 bin mesela o nebidir peki Rasul kaçtır bilen var mı? 20-25. 300 20, 300 kadar. Hasen rivayetlerdir. He. Mecmu turukuyla ulema tahsiye etmiştir bunu. Yani, yani işte bu kadar yani. Böyle söyleniyor. E kaç tanesi sahifedir bunun yani? işte 100 yani muhtelif rivayetler var. Önemli değil bu. Ama biz biliyoruz ki suhuftan Allah ne yapıyor? Bahsediyor. Çok da önemli mi kaç oldu? 100 suhuf vardır diyor mu? Demiyor. He, devam edelim. İşte bu kitapların Allah tarafından indirilmiş birer hak kitabı olduğunu inanmak her mümine farzdır. Ancak Kur'an-ı Kerim inmekle her birinin hükmü kalkmıştır. Bitti. Ha, bak bunların her birine inanacaksın ama Allah'tan indirildiği şekli inanacaksın. Velev ki Allah'tan indirildiği şekli bâti kalsaydı bile Kur'an mi? hepsinin hükmü kalkmıştı. E öyle olsaydı Kur'an gelir miydi? Onu biz bilemeyiz. Belki de hikmetlerden bir tanesi de oydu. Değil mi? Heh, devam edelim. Zaten Kur'an-ı Kerim'den evvelki kitapların bugün asılları bile kalmamıştır. Bugün gerek Musevilerin gerekse Hristiyanların nelerindeki Tevrat ve İncil'ler birer tarih mecmuası durumundadırlar. Bazı alimler Yahudileri Musevi dememek gerektiğini, Hristiyanlara da İsevi dememek gerektiğini söylüyorlar. Ben de o kanatı taşıyorum. Çünkü Musevi gerçekten Musa'ya layık. İsevi de gerçekten İsa'ya layık. Yani Hazreti Musa'yı ya ve Hazreti İsa'ya layık demektir. Onlara Yahudiler ve Hristiyanlar demekte de fayda vardır. Kur'an ve Sünnet bunları kullanmıştır çünkü. Yahut ve Nasara demiştir. Musevi'yün ve İsevi'yün dememiştir. Böyle denmiştir. O ayrı ama mümkün mertebe ha, Yahudi ve Hristiyan kelimesini kullanalım. Musevi ve İsevi demeyelim ama Muhammediyiz biz.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 Peygamberlerin bir kısmına ayrıca kitap ve şeriat verilmiştir. Bunlara Resul-ü Kiram yahut Mürsel'in derler. Bir kısmında başka bir peygamberin şeriatıyla amel ve onun hükümlerini insanlara bildirmeye memur olmuşlardır. Peygamberin sayısını ancak Allah bilir. Yani nebidir işte o ikincisi. Bir kısmı da başka bir peygamberin şeriatıyla amel ve onun hükümlerini insanlara bildirmeye memur olmuşlar. O da nebi. Aradaki farkı böyle görüyor. Evet. Devam. Hepsinin evveli Hazreti Adem sonunda Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İlk Nebi Adem'dir ama ilk Resul Nuh'tur. İlk Nebi Adem aleyhisselam'dır. Ha, ama ilk Resul kimdir? Nuh aleyhisselam'dır. Devam edelim evet. İkisinin arasında ademin İkisinin arasında birçok peygamberler geçmiştir. Bir kısmın ismi Kur'an-ı Kerim'de beyan buyrulmuştur cümlesini tasdik ederek haklarımda hürmet ve muhabbet göstermek Müslümanlara farzdır. Hepsini hepsini tasdik edeceğiz. Evet son alalım daha sonra kaderi son alacağız. 5 evet. ahiret gününe iman farzdır. Ahiret günü haşirden bütün ölenlerin diriltilmesinden başlayan sonsuz bir gündür. Kıyametin kopması, surun üfürülmesi, ölülerin diriltilmesi, kitapların verilmesi, mizanın kurulması, kulların so kulların sorguya çekilmesi, havzu kefsel, kevser, şefaat, sırat, Cennet ve cehennem ahiret günün müştemilatından olduğundan bunlara inanmak farz olunduğu gibi ahiret gününden önceki kabir ahvali, berzah alemi ve kıyamet alametleri dahi sahih naslarla sabit olduğundan cümlesine inanmak farzdır. Bak cümlesine inanmak farz. Kabir alemi, kabir azabı alem diyor o işte. Şimdi adam kalkıyor kabir azabı diye bir şey yok. Ya bak. Ha. Ya şimdi biz bu niye bu kitabı okutuyoruz? Ya hoca senin okuttuğun kitap da olsa olsa İbn-i Teymiye'nin kitabı olur. E başka? E olsa olsa işte Süleyman et kitabı olur. Yo, ya onu okutmuyoruz ya işte Ahmet Davutoğlu Allah rahmet eylesin Ezer mezunu bizzat. Bak onun kitabını okutuyoruz. Ya bak ne farkı var? Onun için klasik Hanefilerle Selef arasında farkı yoktur arkadaşlar. cüz cüzi cüz-i, ufak tefek. Sen bakma o kavgaya, düğüşe. Kavgayı, düğüş hak etmez o. Kavgayı dövüşü ne yapmaz? Hak etmez. Akıllı olmak lazım. Biz tek ümmetiz. Bizde ne yok? He, Katoliklik, ortodoks, Protestanlık yok bizde. Tek ümmetiz. Onların hepsi bir menbaadan. Dördü. Ebu Hanife. He, İmam Malik, Şafii Ahmet. Bir menbaadan. Hepsi. Onları böyle ayrı ayrı göstermek, Ayrı ayrı kamplarda göstermek bunlar o şeyler değil. Ama bunu Kevseri zihniyeti yapmış. Ama bunu Ebu Yala El Ferra zihniyeti yapmış. Çok fark etmez. Dikkat edin. Anladık mı? Evet okuyalım. Hasılı Kur'an'ın Kerim'in haber verdiği her şeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadisleriyle sabit olan beyanı tasdik etmek lazım. Bak. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği her şeyle sayı hadislerde sabit olan her şey. Bitti. Oğlum ne kadar güzel değil mi? Heh, devam. Bu bakta fazla malumat için kelam kitaplarına müracaat edilmelidir. Yani, ki, kelam. Niye? İşte kelam demiş. Halbuki ne diyoruz? Akide kitapları diyoruz değil mi? Ya da akaid kitapları. Ama kelam ismi meşhur olmuş artık. Ne olmuş? İsmi meşhur olmuş. Evet. Kaleri iman farzı. Burada duralım onu da inşallah önümüzdeki ders ne yaparız devam ederiz. Evet. Bitirirsek inşallah önümüzdeki ders biter ikinci üniteye geçeriz. Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşe dönülülendi estağfuruke ve töb.